Arkası yarın. Fidye 1. bölüm. Yazan Etmet Bey'in, çeviren Filiz radyoya uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Can Gürzap, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Bobby Cankurt Uğurlu Diane Deniz Gökçer George Bilgezobu Doug Adnan Biricik Stone Ersun Kazançel Blake Rauf Altıntak Pete Metin Çoban Reynolds Erhan Abir Jeff Gamze Gözalan Kramer Sadrettin Kılıç Eddie Mehmet Çerezcioğlu, Oğlu Henley Cengiz Keskin Kılıç Anneciğim babam ne yapıyor aşağıda? Yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıyor evladım. İyi ama bugün benimle dolaşmaya söz vermişti hani. <gülüyor> Baban iş adamıdır babi. Bu yüzden onun verdiği her sözü yerine getirmesini bekleme. İş hayatı insanın özel hayatını her zaman etkiler. Ben büyüyünce babam gibi olmayacağım. Neden? Gece gündüz çalışıyordu ondan. Hiç bizlere zaman ayırdığı yok. Hem toplantıya için fabrikada değil de burada bizim evimizde yapıyor. Bunu ben de bilmiyorum babi. Bak, bak Doug, senden bütün istediğimiz durumu kar açısından ele almandır. Şirket eskisi kadar kar getirmiyor artık. Olabilir George. Granger pabuçları ticari bir şirkettir. Kar da edebilir, zarardır. Ama amaç kar etmesi Doug. Bizim görevimiz de Granger pabuçları fabrikasını devamlı kar getiren bir kuruluş haline sokmaktır. Ya, bunu nasıl yapacaksın Stone? Anlatayım. Bak elindeki şu ayakkabıyı görüyor musun da? Evet oldukça zarif bir görünüşü var. Ama bizim imal ettiğimiz ayakkabılarda bu hava yok tak. Hem hava hem de ruh yok. Amerikan kadınlarına heyecan vermeliyiz Dark. Onlar artık eskisi gibi basit özelliği olmayan ayakkabılara rağbet etmiyorlar. <gülüyor> Kısacası benden istediğiniz nedir arkadaşlar? Dinle. Şu odada şu anda Granger pabuçları fabrikasının en büyükleri bir aradayız tamam mı? He. Ee? Ben satışın, sen üretimin, stone moda, blackse boya bölümünün başındayız. Ve hepimiz de firmanın ortak sıkıntısı nedir biliyoruz. Neymiş? Patron. George doğru söylüyordu Ak. Sıkıntımız patron. Çünkü yönetim kurulu başkanı olarak dilediği türde ve şekilde pavuç ürettiriyor. Bu kafayla fabrika batağa gider, batağa. Patron artık çağın gerisinde kaldı Dak 74 yaşında ve günümüz kadınının ne cins pabuçtan hoşlandığının farkında bile değil. Kısacası ihtiyarın artık bu firmanın başında kalmasını istemiyoruz. Evet ama ihtiyar da %25 hisse senedi. Sizde ise George, Stone ve Blake elinizdeki hisselerin yüzdesi ancak 21'i buluyor. Eh, bu da patronu koltuğundan indirmeye yetmez. Şey evet orası öyle ama... Açık konuşun arkadaşlar kafanızdan geçen nedir anlatır mısınız? Basit tak. Fabrikadaki idareyi ele geçirmek. Bunun için de senin hisse senetlerine ihtiyacımız var. Seçimde bize oy vermeni istiyoruz. Ya, demek mesele buydu. Yavaş yavaş her şey aydınlanmaya başlıyor. Senin hisseler bizimkilere eklenince... ...oyların yüzde otuz bizde olacaktır. Bu da patronu devirmeye yeter de artar bile. Ne dersin, Dak? Peki, bir şey soracağım. Kimi başkan seçeceksiniz? Şey, ben, yani biz, biz... Başkan olarak George'u düşünmüştük. Ha, öyle mi? Bakın bu benim için bayağı sürpriz oldu. Tabii sen de kıdemli başkan yardımcısı olacaksın. Büyük bir maaş zammıyla. Hadi Dak kararını ver artık. Bilirsin seni severim Dak. Karar verirsem ben bu şirketin başkanı olacağım... ...sen de yardımcım olacaksın. İyi düşün bunu. George... Şirkete başkan olursan hep böyle gösterişli papuçlar yapacaksın değil mi? Tabii dak. Böylece fabrikadaki üretimin yarısını durduracağız. Baskı, boya ve kesim işlemlerinin hemen hemen tümü duracak. Böyle olunca da fabrikada çalışan birçok işçiye yol vereceğiz değil mi? Öyle dak. Düşün nelerden tasarruf ediyoruz ucuz papuç yaparak. Ve tüm bunları elimde tuttuğum size göre zarif ama bana göre bir aydan fazla ömrü olmayan şu döküntü papuç için yapacağız değil mi? Canım hemen önyargılı olma dak. Belki bunun biraz daha kalitelisini yapabiliriz. Dalga geçmeyin. Bu papuç bir ayda paramparça olur. Nerede çelik destek? Nerede iç dikiş? Nerede destekli burun ha? Bu astarın adiliği ne böyle? İşte sizin üretmek istediğiniz papuç. Hey, hey dur ne yapıyorsun? Ne i̇şte harika papucunuz. Bunu satacaksınız ha? Amerikan kadınlarına ha? Heh. Patron 74 yaşında. Belki çağdışı bir yapımcı ama sizler gibi sahtekar değil. Hiç olmazsa ürettiği papuçlar pahalı da olsa en az altı ay bir yıl dayanıyor. Ben onu bunu bilmem. Ben kazancıma bakarım arkadaş. Dak, ticaret rizikolu bir iştir. Fakir halkın kesesine el uzatarak ticaret yapılmaz George. Ama bununla çok para kazanacağım. Bak Dak, sen kendini ne zannediyorsun ha? Ben elimde tuttuğum hisse senetlerinin kar getirmesini isterim. Kar, böyle yüksek sözlere karnım tok benim. <Gülüyor> Madem hisse senetlerin kar getirmiyor sen de satarsın bile. Bak Dak yüksekten atmaya başladın Bizim elimizde hisselerin yüzde 25'i var Bizim oylarımızda senden daha önemli kişiler işinden olmuştur Durmayın öyleyse atın beni oylarınızla Merak etme bir gün kendini sokakta bulacaksın sen de Benden yana kaygılanmayın Ben kendimi sokakta bulmam Blake Pete Elimi çağırdın Dak Evet Pete Beylere çıkış kapısını göster Ben yukarıya oğlumun yanına çıkıyorum Bizden böyle kolay kolay kurtulamazsın Dak Merak etmeyin beyler yakında yine görüşeceğiz Baksana Pete sen yıllardır Doug'ın yanındasın evet. Onun yardımcısısın Ne dolaplar çeviriyor bu adam Ne demek istediğini anlayamadım Masum numarası yapma Pit Doug'ın güvendiği bir şey var ama nedir anlayamadık Yoksa bize böyle açık açık kafa tutamazdı ee, Niçin bunu kendisine sormuyorsunuz Bak Pit yakında şirketin başkanı değişecek Sanırım ben veya buradaki arkadaşlardan birisi başkan olacak Eğer bu günlerde bizim istediğimiz şeyleri yaparsan... ...yarın için biz de seni düşünürüz Nasıl yani? Basit Dak bizden habersiz bir iş çeviriyor Çevirdiği bu işin ne olduğunu öğrenip bana haber vermeni istiyorum Telefon numaramı biliyorsun değil mi? Evet George biliyorum Pit. Evet Dayen. Daga ne yaptılar Pit İş hayatı işte dövüşürlerdi de, sevişirlerdi de. Ama bu kez hiç de yönetim kurulu üyeleriyle Sevişmiş gibi bir hal yoktu Dagan <gülüyor> Yukarıya babinin yanına çıktığında Vapur bacası gibi soluyordu <gülüyor> ee, Ben bakarım Alo Evet ee, Evet bir saniye lütfen Dok. Evet sayın e, Telefon sevgilim seni istiyorlar Geliyorum eh, Boston olacak zaten. Alo Hani sen misin Nasılsın Hah, İyi iyi ben de iyiyim Dinle Hani, Biraz önce kurul üyeleri buradaydılar Adamlar mezarımı kazmaya başladılar bile Evet öyle Sen ne yaptın Hisseler konusunda anlaşabildin mi Ne diyor adam? Hayır mı Bak Hanli, bu işin bir an önce bitirilmesi gerekir. Fazla vaktim kalmadı dostum. Bu gece yarısına kadar o adamı ikna et. Nasıl yaparsan yap beni ilgilendirmez. Telefonunu bekliyorum. Pete, bu akşam Boston'a gideceksin. Ne yapacağım orada? Sana yüklü bir çek vereceğim. O çeki avukatım Hanli'ye vereceksin... ...ve hayatımın en büyük işini patlatmış olacağım. Ha, evet, eğer avukatın işin içindeyse... ...mutlaka iş büyüktür. Nedir bu iş? Sonra anlatırım. Hele iş bir kesinleşsin. Sen bu arada git Boston'a ne zaman uçak var telefonla öğren. Olur şimdi ederim. Aa, hayır hayır bunu değil yukarıdakini kullan. Hani ararsa hat boş kalsın istiyorum. Peki. Ha. Neler oluyor Doug? Biraz önce ateş püskürüyordun. Şimdi ise mutluluktan ağzın kulaklarına varıyor. O yönetim kurulu üyesi olacak. George'un, Blake'in, Stone'un canlarını okuyacağım diye. Onlar beni atmak için uğraşırlarken... ...ben onların hepsini kapının önüne koyacağım. Evet e, Affedersiniz Bay King Rahatsız ettim sizi efendim Ne istiyorsun Reynolds e, Sadece sorayım dedim efendim Yani acaba oğlum Jeff burada mı e, Bilmiyorum benim haberim yok e, Jeff yukarıda Babi ile oyun oynuyor Reynolds Teşekkür ederim efendim Göremeyince merak ettim de Umarım sizleri rahatsız etmedim Ama hava soğudu da bahçeye çıkarlarsa Paltosunu giymesini söyleyecektim Gerekirse ben ona Bobby'nin hırkalarından birini giydiririm, Reynolds. Sağ olun, Bayan King. Çok iyisiniz. Ben gideyim artık. Aa, bir dakika, Reynolds. Emredin efendim. Fazla uzaklaşma. Birazdan belki Bay Pitt hava havaalanına götüreceksin. Arabayı Peki. hazır tut. Peki efendim. Biliyor musun, Dayan? Bu Reynolds benim sinirime dokunuyor. Haddinden fazla nazik ve yumuşak. Saçmalama, tak. Reynolds bugüne kadar tutmuş olduğumuz şoförlerin en iyisi. Evet ama... Hey, durun bakayım yaramazlar. Ne yapıyorsunuz öyle? Oyun oynuyoruz baba. Peki nereye gidiyorsunuz? Dışarıya, bahçeye. Çok acelemiz var baba. Peki ne oyun oynayacaksınız babi? Kafa kurutanlar oyunu, biking. Ne? Ne biçim oyunmuş o öyle? Kızıl oyunu. Kafa kurutan kızıl delileri <gülüyor> bilmiyor musunuz? <gülüyor> evet evet anladım. Evden fazla uzaklaşmayın çocuklar, olur mu? Uzaklaşmayız anne. Merak etmeyin bayan dayan. acefe dur dışarıda hava soğudu biraz. Babi'nin hırkasını giy üzerine. Al bakalım. Teşekkür ederim efendim. Hava kararmadan evde ol Babi. Peki anne geliriz anne merak etme anne. <gülüyor> Çocukları fazla sıkma Alt tarafı evimizin korusunda oynayacaklar. Onları bekleyen herhangi bir tehlike yok. Olsun gene de hava kararmadan evde olsunlar. Söz veriyoruz bayan King. Hava kararmadan evde olacağız. Hadi Cem. Hadi. Hadi. Oynuyor. Evet görüyorum. Şey. Kremel, diyecektim ki. He. Yani bu he. işten vazgeçsek ha. Vazgeçmek mi? Saçmalama hadi. Yüzeye yüze, yüze kuyruğa yaklaşmışken neden vazgeçecekmişiz? Bilmiyorum. Ama korkuyorum. Göreceksin bak bu işin sonunda ikimiz de zengin birer Amerikan vatandaşı olacağız. Her şeye sahip olacağız hedi. Ya yakalanırsak. Suçumuzun cezası çok ağır olur Kramer. Kaçmalama yakalanmayacağız ki. Ya bunu nasıl garanti edebilirsin yakalanabiliriz de. Korku aklını başından almış senin. Sana yakalanmayacağız diyorum. Bu işin planını öyle güzel hazırladım ki. Şşş Kramer bak çocuk bu tarafa doğru geliyor. Sakin ol sakin ol her şeyi bana bırak. Arabayı çalışır vaziyette bıraktın değil mi? Evet. Şimdi yavaşça beni takip et hadi. Yüzünü de öyle buruşturma. Çocuk senin yüzünü görürse korkudan çığlığı basabilir. Gülümse biraz, şefkatli, seveceğim bir baba gibi ol bakayım. Bizim hiç çocuğumuz olmadı ki, seveceğim bir baba nasıl olunur bileyim? Biraz gülümse yeter canım. <gülüyor> nasıl? Böyle iyi mi? İyi. Vakit geldi beni izle. Eğer çocuğu kandıramazsak çuvalı başına geçiririz, tamam mı? Hadi, tamam. Ama ben, ben gene de diyorum ki, bu işten vazgeçsek ha? Bir kelime daha edersen elindeki tabancanın tüm kurşunlarını üzerine boşaltır milyon. Tanrı ağabeyine yemin ederim ki... ...dediğimi de yaparım. Alo. Alo Dak. Hanne ne haber dostum? İş tamamdır Dak. Adamı ikna ettim. <gülüyor> Yaşasın. Normal fiyat fiyatımı aldım. Evet tam senin istediğin gibi oldu... Çeki buraya inerken ne zaman gönderebilirsin? Hemen hemen. Pete'i hemen göndereceğim. Ee, bir oda ayırt ona. Bir dakika. Pete. Pete. Dokuz ha. uçağına yetişebilir misin? Tabii yetişirim. İyi. Tamam Hanli. Pete dokuz uçağına binecek. Oraya ne zaman varacağını bilemem. Terminale sorar öğrenirsin. Peki. Sağ ol Hanli. Görüşürüz. Tamam. Her şey hazır. Harekete geçiyoruz Pete. Hava yollarına ara ve hemen yerine ayır. Her şey hazır olduğuna göre... ...işin ne olduğunu anlatırsın artık. Dark, evet anlatayım Pete'si. Tak, <gülüyor> ben gidip Babi'yi çağırayım. Hava kararmaya başladı. Bir dakika Dayan. Neler olup bittiğini anlamak istemiyor musun? Merak ediyorum ama Babi'de... <gülüyor> Uzatma sevgilim. Çocuk bahçede Jeff'le birlikte oynuyor ya. Peki, anlat bakalım. <gülüyor> Biliyorsunuz, ben de Granger Papuç firmasının hisselerinin yüzde on üçü vardı. Bunu biliyoruz. Ama artık değil Pete. Son altı yıldır sessiz sedasız hisse seneti almaktayım. Şu anda, evet, tam şu anda elimde hisselerin tam yüzde yirmi sekizi var. Tak. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu harika bir şey sevgilim. <gülüyor> i̇yi, i̇yi iyi ama bu işin Boston'la ne ilgisi var? Hanley elinde bol miktarda hisse seneti olan birisinin peşindeydi P. <gülüyor> ve o adamın elinde Granger firmasının yüzde on dokuz hissesi vardı. Bu büyük bir rakamda. <gülüyor> evet ve Hanley adamla anlaştığını söyledi. Anlayacağınız Boston'daki o yüzde on dokuz hisseyle birlikte elimdeki hisselerin yüzdesi kırk yediyi buldu P. Bundan böyle Granger Papuç firmasının ipleri artık benim elimde bulunacak. Korkunç bir şey bu, tak. Kutlarım seni. Evet, George ve diğerleriyle birlikte... ...ihtiyar patronunda elindeki hisse senetleri... ...bendekini geçmeyeceğine göre artık başkan ben olacağım. Şimdi Pete, ben çeki hazırlamıştım zaten. Al ve üzerindeki miktara iyi bak. Tam 750 bin dolar. Tak. Sen bu parayı nereden buldun? Neyim var neyim yok nakde çevirdim dayan. Hatta oturduğumuz bu evi bile ipotek ettirdim. İpotek mi ettirdin? Evet. Son meteliğime kadar bu işe yatırdım dayan. Ya. Bu iş bizim geleceğimizdir artık. <gülüyor> Umarım dediğin gibi olurdu. <gülüyor> olacak dayan. Yemin ederim ki olacak. Kimse durduramayacak beni. Ben artık Babi'yi çağırsam iyi olacak. Babi! Babi! Alo buyurun. Babi! Nerede? Evet dinliyorum. Kimsiniz? Bobby. Bobby. Aç kulaklarını ve söylediklerimizi dinle. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Bobby. Oğlum neredesin? Oğlun elimizde King. Ne? Oğlum mu? Neler saçmalıyorsunuz siz? Bobby. Bobby. Allah Allah nerede bu çocuk? Evet King, oğlunu kaçırdık. Tanrım, oğlum sizin elinizde mi? Ne? Neler söylüyorsun? Bak, oğlumuz kimin elindeymiş? Sakin ol Duyan. Ee, yok bir şey yok. Söyle dak neler oluyor? Dur Duyan, dur da konuşayım. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Kızak eskiğik. Oğlun babiyi kaçırdık. Sağ salim elimizde. Yalan, yalan söylüyorsunuz. İnanmıyorum size. Kim kaçırmış? Niçin kaçırmışlar babiyi? Dak. Dinle, oğlun babi evinizin korusunda oynamıyor mu? Ee, evet evet. Şimdi beni iyi dinle. Dak. Dur biraz Vay dayan ya. Allah aşkına. Sakin ol dayan. Bırak daha konuşun. Açkın. Çünkü söyleyeceklerimi bir daha tekrarlamayacağım. Çocuk iyi güvencede. Dediklerimizi yaptığın sürece de güvencede kalacak. Ne istiyorsunuz bizden? İşaretlenmemiş tam 500 bin dolar. Anlaşıldı mı? Evet evet 500 bin dolar. Küçük kağıt paralar halinde olacak hepsi de. Çocuğa babiye bir şey yaptınız mı? Çocuk iyi. Parayı yarın sabah al. Daha sonra seni tekrar arar talimat veririz. Sakın polisi aramaya kalkışma ee, Hayır hayır polisi aramayacağım. Yarın gece tekrar arayacağım seni. Alo. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Kapattım. Beat koş mutfaktaki telefona git ve polisi ara. Ha? Onlara babinin kaçırıldığını ve karşılığında ha? 500 bin dolar fide istediklerini söyle. Hayır babi yapma bunu hayır. Polisi aramak zorundayız dayan. Hem polisi hem de telefon idaresine. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bir daha ararlarsa telefon idaresi nereden arandığını belki tespit eder. Ama, ama ya oğluma bir şeyler yaparlarsa? Yapamazlar. Onların niyeti parayı almak Dayan. Çocuğu öldürmek değil. Hayır hemen, hemen, hemen şimdi bankana ara ve parayı hazır etmelerini söyle. Bak hemen, hemen şimdi babayı geri almalıyız o haydutların elinden. Sakin ol Dayan Allah aşkına sakin ol. Oğlumuzu geri alacağız. Sana söz veriyorum. Oğlum, oğlum babacığım <gülüyor> kurtar onu. Tamam. Dan, ne olursun şuradan. Tamam. Ağlama fırsat. alma sakin ol. Alacağız babiyi. Ne isterlerse vereceğim. İsterlerse bir milyon dolar da veririm. Bulur. Ne olursun. Ne olursun ağlamasın. Üzülme hadi üzülme. Ama, ama elimde değil. Tamam elimde değil. Polis burada olacak birazdan da. Telefon idaresine de haber verdim. Adam arar aramaz başka bir hattan kendilerini aramamızı söylediler. En kısa zamanda da bir memurlarını gönderip... ...merkeze hat çekecek. Tamam yani. tamam. Şimdi yine mutfağa git. Ha. Bir telefon çalar çalmaz hemen oradan santrala ara... ...işe koyulsun. Peki. peki. <gülüyor> oh, babi evladım. <gülüyor> Güzel oğlum. Yeter dayanım. Üzülme bu kadar. Her ne pahasına olursa olsun kurtaracağım seni. Anne ha? biraz önce beni sen mi çağırdın? <gülüyor> babi. Abi. Evladım. Ama Sen olamaz İyi ama o telefondaki adam Ne oldu niçin bu kadar şaşırdınız beni Babi Babi evladım Sen nerede oynuyordun babi Dışarıda koruda Hem Jeff'e söyleyeceğim bir daha onunla oynamayacağım Oyun oynarken ben ağaca tırmandım Ve oraya saklandım Baktım baktım Jeff'i aşağılarda göremedim Hiçbir yerde yoktu Ne demek hiçbir yerde yoktu Cef <gülüyor> nerede babi Bilmiyorum babacım. Belki de ormana gitmiştir. Her yeri aradım. Her kayanın arkasına baktım ama bulamadım. Bir daha onunla oyun moyun oynamayacağım işte. Tanrım. Bak. Bak yoksa. Sanırım, yoksa... Sanırım hırsızlar Bobby diye yanlışlıkla Jeff'i kaçırdılar. Zavallı Reynolds. Oğlunun kaçırıldığını duyunca nasıl üzülecek? Onu çağırıp... ...oğlunun hırsızların elinde olduğunu söylemeliyim. <Gülüyor> diya oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın. arkası yarın fidye İkinci bölüm Yazan Edmerk Bey'in Çeviren Filiz Ofluoğlu, Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Can Gürzap Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Ersin Tunçkaya Mayor Zekai Müftüoğlu, Doug Adnan Biricik, Reynolds Erhan Abir, Kramer Sadrettin Kılıç, Jeff Gamze Gözalan, Keti Alev Gürzap, Eddie Mehmet Çerezcioğlu, Polis Tunç Özdil. Zengin iş adamı Doug King, Granger Pabuç Fabrikası'nın hissedarı ve yönetim kurulu üyesidir. Piyasadan hisse senedi toplayarak fabrikanın yönetimine tek başına sahip olmak istemektedir. Bunun için de varını yoğunu ipotek ederek 750 bin dolar para bulur. Bu parayla hisse senedi alacaktır. Öte yandan 7 yaşındaki oğlu Bobby, şoför Reynolds'ın oğlu Jeff ile birlikte evlerinin bahçelerinde oyun oynamaktadırlar. Akşama doğru kimliği meçhul birisi evlerine telefon ederek oğulları Bobby'yi kaçırdıklarını... Ve karşılığında 500 bin dolar fidye vermelerini ister. Baba Dakla anne Dayen üzüntüden perişan bir durumdayken, birden içeriye kaçırıldığını sandıkları oğulları babi girer. Dak ve karısı Dayen şaşkına dönmüşlerdir ve birden korkunç gerçeği kavrarlar. Çocuk hırsızları zengin iş adamı dagın oğlu diye yanlışlıkla şoförünün oğlu Jeffi kaçırmışlardır. Ancak hırsızların bu yanlışlıktan haberleri yoktur. Bakın bir noktayı iyice aydınlatalım Bay King. Kaçırılan çocuk sizin çocuğunuz değil doğru mu? Evet doğru. Demek ki çocuğu kaçıran adam elinde sizin çocuğunuz var sanıyor. Öyle görünüyor. Peki o adam gene telefon etti mi size? Hayır aramadı. O ise kaçırdıkları çocuğun hala sizin çocuğunuz olduğunu sanıyor. Ne sandığını var. ben bilemem polis bey. Bu sorulara gerçekten gerek var mı? Kaldı ki çocuğun babası ben değilim. İyilsiniz ve... ama çocuğu kaçıranlarla siz konuştunuz. Orası öyle. Adam sizden 500 bin dolar mı istedi? Evet. evet Sizin evet. telefonunu ben. arayan erkek miydi? Evet erkekti. Kaç Sizinle konuşurken çocuğunuz bende mi dedi... ...yoksa çocuğunuz bizde mi dedi? Neden Yok. önemli olduğunu da anlayamıyorum. Biri Renasın çocuğunu kaçırmış. Şimdi bu saçma sapan kelimelerle benim vaktimi alıyorsunuz. Ee, i̇şte sorun ve... da bu Viking. Biri çocuğu kaçırdı, biz de bu kaçıranı bulmak istiyoruz. Çünkü bu çocuğu sağ salim getireceksek... ...kimin kaçırdığını bilmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani çocuğu bulmamız için... Hiç kuşkum yok sizin için de aynı derecede önemlidir o zavallı çocuğun bulması değil mi efendim? Elbette. Neden FBI'yi çağırmıyorsunuz? Neden Federal Soruşturma Bürosu'nu çağırmıyorsunuz? Sizler böyle bir olayla başa çıkacak durumda değilsiniz ki bir çocuk kaçırıldı ve... Federal Soruşturma Bürosu olayın ardından bir hafta geçmeden işe karışmazdı. Bu arada biz elimizden geleni yaparız. Neden daha önce gelemezmiş? Çocuk kaçırmak federal bir suçtur sanıyordum. Bir avuç mahalle polisi bu işin altından kalkıyor. Bu eyalette bu kentte suç olayını yerel karakol inceler. İster çocuk kaçırma, ister saldırı, isterse de cinayet olsun. Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz, Biking? Bir fabrikayı yönetiyorum. Bu da sizin saçma sorularınızdan birisi. Evet, Biking bu da benim saçma sorularımdan birisi. Bakın ben pabuçtan hiç anlamam onu sadece giyerim o kadar. Ne demek istediğinizi anlayamadım, Bay Ben size anlaşıldığını sanıyorum. Bu size bir uyarıdır, Biking. Uyarı mı? Neler diyorsunuz siz Allah aşkına? Bir güvenlik görevlisine soruşturmasının gelişmesine engel olmak diye yorumlanacak davranışları kesmeniz için bir uyarı. Bakın ben buraya bir iş görmeye geldim. Sizin yardımınız olsa da olmasa da bu işi göreceğim. İyi görün canım. Size engelleyen yok. Hmm, i̇yi bir işiniz var belli. Yoksa burada Dumanlı Tepe'de bir eviniz olmazdı. Bir de şoförünüz var. O şoför ki oğlu sizin oğlunuz sanılıp kaçırılmış... ...ve siz sorguda bu işin aydınlanmasını istemiyormuş gibi bir tavır takınıyorsunuz. Hayır, yanılıyorsun. Şimdi size açıkça hiç alçak gönüllülük göstermeden şunu söyleyeyim. Ben çok iyi bir polisim, işimi bilirim ve işimi iyi yaparım. Şimdi artık birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz sanıyorum, öyle değil mi Bay King? Evet, evet, tabii anlayabiliyoruz. Güzel. Sizinle tekrar görüşmeden önce olayın ayrıntılarını... ...yani telefon açan adamın sesiyle ilgili ayrıntıları düşünmenizi tavsiye ederim. Söyleyin bakalım şoförünüz Reynolds'lerde... ...onunla görüşmek istiyorum. Mutfakta Bay Mayer. Çocuğunuzun tam adı ne Bay Reynolds? E, Jeffrey. Başka efendim. bir adı yok demek. Peki kaç yaşında? E, yedi. Peki boyu ne kadardır Bay Reynolds? E, şey ben e, bilmiyorum... ...çocukların boyunu kim ölçer ki? Böyle bir şeyin başına geleceğini kim düşünebilir? E, aşağı yukarı bir metre mi bir yirmi mi? E, aşağı yukarı o civarlarda efendim... Belki biraz daha uzundur. Oğlumu bana getirecek misiniz Bay Meyer? Söyleyin sağ ve salim getirecek misiniz Bunun onu? için uğraşıyoruz Bay Reynolds. Elimizden geleni yapacağız inanın bize. Kim? Kimsiniz? Benim kedi. Aç. Eddie. Eki, Eki misin? Hı hı. Merhaba Katie. Her şey yolunda gitti mi? Evet. Yani her şey yolunda. Ya burada işler nasıl? Ay, yine üstünde duruyordum sanki. Düşünüp durdum eydi. Bu son artık. Bir daha kirli işler yapmayalım olur mu? Olur tabii yapmayız. Her şey planladığımız gibi oldu. Sigaran var mı Keti? Var tabii var. Al yak. Ah, radyoyu dinliyordum. Belki bir haber duyarım diye. Yani ne de olsa soyduğunuz banka kocaman bir banka. Radyo haberlerde verir diyordum. Edi bir sorun çıkmadı ya. Çıkmadı yani şey. Yalnız. Ha? Yani bak Keti. Evet. E, biz şey yaptık şey. Merhaba <gülüyor> Keti. Ne var yok <gülüyor> bakalım. Merhaba. Aa, bu, bu, ço bu çocuk da kim? Buraya gel evlat. Tabancam nerede? Bak bak görüyorum kedi çocuk tabanca istiyor. Bana tabanca <gülüyor> vereceğinize söz vermiştiniz. Ben de sizinle geldim. Kim bu çocuk diyorum size cevap versenize. Edi cevap ver. Nereden buldunuz bu çocuğu? Tabanca sizde mi bayan? Sizdeyse verin de evime gideyim. Merak ederler sonra de beni. Tabancası. Sen neden söz ediyorsun çocuk? Bağır ol Katie, Öyle gözlerini kocaman kocaman açma. Korkutacaksın çocuğu. <gülüyor> bu çocuk bizim konuğumuz. İnsan hiç konuklarına böyle mi davranır? Cevap versene Sana kim bu çocuk diyorum? Şey ben yani yani biz. E, bu çocuk bir king Keti. Kim? Ben mi? Nereden ben. buldunuz bu çocuğu? Ne arıyor burada? Bayan. Anladığım kadarıyla sizde tabanca filan yok. Ooh, bizde öyle tabancalar var ki... ...bir orduyu donatır evlat. Bak bu tabanca benim. Hem de sahici tetiği çektin mi? Bum, bum, bum. Peki bana vermeyi... ...vaad ettiğiniz tabanca nerede? Şu odada. Gel göstereyim. Peki. Evet. Anlat bakalım Edi. Neler yaptınız? Baketi, ben... Yani biz... Bu çocuğu kaçırdık. Ne? A aklını mı kaçırdın sen? Sakin ol lütfen. Delirmişsiniz siz. Hepiniz resmen delirmişsiniz. Bak bu iş bize çok para kazandıracak Kedi. Dünyanın parasını. Nasıl kazandıracak? 500 bin dolarlık bir iş bu. Ama bana çocuk kaçıracağınızı söylememiştin Hedi. Ben sizi banka soymaya gitti biliyordum. Ama bu iş banka soymaktan daha kazançlı Kedi. Ama bu, bu çok kötü bir şeydi. Nasıl yaptınız bunu? Bankanın yanından bile geçmedik. Hem sen banka soymak kolay mı sanıyorsun? Tamam bu işin ne kadar ciddi olduğunun farkında mısın? Bak ete, çocuk kaçırma olayı federal bir suçtur. Bu yüzden elektrikli sandalye de can verebilirsin. Evet ama olay mahkemeye verilmeden çocuğu ailesine teslim edersek bize hiçbir şey olmaz. Siz çoktan mahkemeye verilmişsinizdir bile. Tanrım, Tanrım nasıl yaparsınız bunu? Çılgınlık bu! Ne zaman planladınız bu işi? Altı aydır düşünüyorduk. Ne? Bana bir şey sezdirmediniz bile ha? Bak Keti sakin ol, heyecanlanma lütfen. Kim bu çocuk? Bobby King. Bobby King'te kim? Babası Granger papaş fabrikasında önemli bir kişi. Bilirsin bu fabrika Keti, yani şu pahalı papaşlar satan. Kısa sapan. kes, kısa kes biliyorum. Şey. Peki, bu işi planladığınızı niçin bana söylemedin ha? Niçin? Senin yani senin kabul etmeyeceğini düşünmüştüm. Sonra. Elbette kabul etmezdim. Bu çocuğu derhal çıkarın buradan. Nerede buldunuzsa hemen oraya götürün bırakın. Bak Keti sevgilim. Eğer bunu nasıl yaparız makulam lütfen. Götürürüm. Lütfen Keti. Zavallı çocuk. Anası babası şu anda aklını kaçırıyordur mutlaka. Nasıl yapabildiniz böyle bir şey ya? Nasıl yapabildiniz? Hiç rüyünüz sızlamadı Yeter mı? Yeter Keti. Biz bu parayı alıncaya kadar bu çocuk burada kalacak tamam mı? İşte bu yüzden çeneni tutacaksın. Hadi. sen hiç büyümeyeceksin. İnsanın küçücük bir çocuğu kaçırması için taş kalpli olması gerekir. Hadi banka soysanız neyse de... Katie bu işin ucunda 500 bin dolar var diyorum İstemiyorum sana. İstemiyorum o parayı. Bu paranın yarısı bizim. Yarısı da Kramer'ın. Hem biz bu parayla rahat rahat Meksika'ya gideriz sevgilim. Sen de Meksika'da cehennemin dibine. Hani bu son demiştin hadi. Bankayı çok rahat soyacağız. Sonra da bir daha elimi kirli işlere sokmayacağım demiştin. Nerede verdiğin sözler? Tamam tamam işte bu son. Parayı alınca Akapulko türenine biner gideriz. Fidye ile mi? Delirmişsin sen. Fidye fidye ne çıkar bundan? Çocuğa bir zarar verdik mi yani? El mi sürdük ona? Ha? Çocuk iyi sana görüyorsun işte. Of, of. Kramer o odada ne yapıyor çocuğa? Tabanca vereceğine söz vermişti. Yani çocuğu sana tabanca vereceğiz diye kandırmıştık Keti. Kimin aklına geldi bu delilik? Kim haklı etti bu işi? Şey, birlikte ayarladık. Sonra ne diye banka soymaya kalkışıp da canımızı tehlikeye atalım ha? değil mi? Bu daha güvenceli bir iş. Bir çocuğu ödünç alıyoruz... ...geri verince de 500 bin doları ceba atıyoruz. Bu daha tatlı bir iş değil mi Katie? Ödünç almak mı? Bunu sana kim söyledi? Kramer mı? Ş yok canım <gülüyor> yani. Evet evet evet bu Kramer'ın fikri biliyorum. Biliyorum. Sen bu tür planlar yapacak adam değilsin. Evet öyle. Ama çok iyi bir fikir Katie kabul etmelisin. Bu işten sonra artık başka bir iş yapmayacağım. İnan bana karıcığım. Bu son. Bak ben... Belki Meksika'da adam da olur mu? Önemli bir adam. Keti Keti ne yaptığını farkında mısın sen hadi? Lütfen Keti, geleceği bu kadar karanlık görme. Her ne? şey yolunda gidecek. İnan bana. Hey, bam bam bam, tabancama bakın ne güzel. Hem de sahici. Çocuğa bak ve tabanca gördü mü içi gidiyor bacaksız. Kramer, dolu mu o tabanca? Hiç dolu olur mu canım? Ufacık bir çocuğa dolu tabanca verecek kadar akılsız mı sandın beni Keti? Ama sahici, bak. Böyle tetiği çekince... Ba, hı, dur, hı, hı, lan, hı, evlat a. evlat evlat şimdi biraz sessiz ol bakalım. <gülüyor> Radyo dinleyeceğiz. Ne radyosu dinleyeceğiz? Görürsün Edi, Şu radyoyu polis frekansına ayarla da olanı biteni bir dinleyelim bakalım. Peki Kramer. Biliyor musun Keti? Senin şu kocan olacak adam müthiş bir bilim adamı. Yemin ederim ki o gerçek bir teknisyen. Kocamı neden bulaştırdın bu işe Kramer? Bulaştırmak mı? Kim? Ben mi? Hadi canım Keti, o kendi ayağıyla tıpış tıpış geldi. Daha yerini bulamadın mı Ne Şimdi Kramer şimdi. Bu radyoyu siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Ne güzel yaparken güçlük çektiniz mi? <gülüyor> eh, eh, biraz işte. Oo, o büyük bir ustadır evlat. Kes bu lakları kes Kramer. Hey, ne oluyor? Niye bu kadar sinirlisin Keti? Söyle bakalım evlat sen de büyüyünce böyle bir dahi olmak ister misin? İsterim tabi. O halde dinle bak. Dahi nasıl olunur anlatayım. Önce 15 yaşındayken bir bakkal dükkanını soyarsın. Kramer delirdin sen? Neler öğretiyorsun çocuğa? Ne var yani? Hem bu iş için tabanca bile gerekmez evlat. Tıpkı Edin'in yaptığı gibi elini cebine sokarsın yeter. Ya yakalarlarsa? Önemli değil. Çocuk yurduna gönderirler seni. Oradan da çocuk mahkemesine. Sonra yetiştirme yurduna. Doğru mu Edi? Ee, evet, Bitiştirme öyle. yurdunda ne yaparlar bana? Orada sana radyo nasıl yapılır onu öğretirler. Değil mi Edi? Yalnızca onarımını. <gülüyor> bana gelince evlat ben ilk işe çuval fabrikasını soyarak başladım. Bir gece sessizce fabrikaya girdim. Ve... Morrison ve Kuzey 98. sokak kavşağında kaza olmuş. Araba 303, sinyal 13. Morrison ve Kuzey 98. kavşakta kaza... Burası öküzük, tamam. <gülüyor> Burunlarının dibinde neler oluyor? Adamlar tutmuş bir trafik kazasıyla uğraşıyor. Benim canım sıkıldı. Ne zaman götüreceksiniz? Oynasın. Bizim işimiz var biraz. Araba 207. Araba 207. Sinyal 13. Douglas King köşkünde, Dumanlı Tepe'de, Dumanlı Tepe yoluyla Irmak Karayolu kavşağına git. Orada 204 sayılı arabaya katıl ve yardım et. Sinyal 13. Douglas King köşkünde. Dinleyin bakın. Demedi. Douglas, Douglas King yediler, dediler bak, değil mi? De. Sus çocuk. Burası 207 tamam. Nihayet beklediğimiz anons geldi. Demek Douglas King... ikazını aldırış etmedi... ...ve polis çağırdı. Artık bu günlerde de... ...kimseye güven olmuyor. Bana baksanıza. Bu işten gerçekten diyakanızı sıyıracağınızı sanıyor musunuz? Tabii ya ne sandın. Kocanın parlak fikirleri sayesinde kılımıza bile bir zarar gelmeyecek. Edi sana karına planınızı. O bu işe çok kızıyor. Adını bile duymak istemiyor. Aa, niye kızıyorsun keti? Korktun mu yoksa? <gülüyor> bu vurgun tarihe geçecek. Tarihe. Dinle beni. Edin'in radyodan anlaması sayesinde... ...polislerin tüm konuşmalarını dinleyebiliyoruz. Bu yüzden de ne yapmak istediklerini rahat rahat anlıyoruz. Delirmişsiniz siz. Delirmişsiniz. Biliyor musun buraya gelmeden önce King'e telefon ettim. Ve ondan tam... 500 bin dolar istedim Aa, Yani siz Bay e telefon mu ettiniz? Kapa çeneni çocuk Keti, King'e dedik ki Para yarın sabaha kadar hazır olsun Biz telefon edip nereye bırakacağını söyleyeceğiz dedik Dinliyor musun beni? Dinliyorum ee, Yarın sabah King'e telefon edeceğiz ve diyeceğiz ki Siz Bay e telefon mu edeceksiniz? Sana çeneni kapa demedim mi çocuk? Niye bağırıyorsun bana? Aha, aha. Ne o? yoksa o bacak kadar boyunla bana kafa mı tutuyorsun Dikkat bütün arabalara Dikkat bütün arabalara Dumanlıtepe çocuk kaçırma olayının ayrıntılarını veriyorum Hey tartışmayı bırakın da radyoyu dinleyin Aranan çocuk sarışın sekiz yaşlarında Kırmızı kazaklı mavi keten pantolon Beyaz çorap plastik pabuç giyiyor Şapkası eldiveni yok Belki yanında oyuncak bir tabanca olabilir Bak bak senden söz ediyorlar çocuk Meşhur oldun Aranan çocuğun adı Jeffrey Reynolds. Kısaca Jeff diye çağırdı. Ne? Ama, ama adam benim adımı söyledi. Kapa çeneni çocuk. King ailesinin şoförü Charles Reynolds'ın oğludur. Burada bir yanlışlık yapılmış anlaşılan. 500 bin dolar fidye istenmiş. Büyük bir olasılıkla çocuğu kaçıranlar yanlış çocuğu kaçırdıklarını bilmiyorlar. Olayın tüm ayrıntıları bunlar Tanrım Kramer neden söz ediyor bu polis Kimse bizim polis radyosunu dinlediğimizi bilmiyor ki O polislerin bildikleri tek şey bizi ele geçirmek Bu yüzden de bize numara yapıyorlar <Gülüyor> Tanrım nasıl oldu da başka bir çocuk kaçır Başka çocuk değil o Eddie Anlaşılan boş yere uğraşmış oldunuz Başınızı da boş yere derde soktunuz Boş yere uğraşmadık Kaçırdığımız bu çocuk Bobby King İnanın bana Kim ben mi ben Bobby değilim bayım Bana bak bir daha sesini çıkartacak olursa Bırak da konuşsun çocuk Adın ne senin yavrum? Jeffrey Reynolds bayan Ama Bobby ve babam bana hep Jeff der Yalan söylüyorsun çocuk Hayır niçin yalan söyleyip Hep senden hoşlanmıyorum artık Sen kötü bir adamsın Ben evime gidiyorum Durdurduğun abi. yerde çocuk Konuş konuş diyorum sana adın ne senin Adın ne adın ne Benim Adın babam. ne <gülüyor> addı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın Arkası yarın. FİDYE Üçüncü Bölüm Yazan Ed McBain Çeviren Filizofluoğlu Radyoyu uygulayan Tayfun Türkeli Yöneten Can Gürzap Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Ersen Tunçkaya, House Obem Güney, Cronin Cengiz Keskin Kılıç, Kesidi Erhan Dilegel, Reynolds Erhan Abir, Meyer Zekai Müftüoğlu, Duck Adnan Biricik, Diane Deniz Gökçer, Jeff Gamze Gözalan, Kramer Sadrettin Kılıç, Katie Alev Gürsap, Eddie Mehmet Çerezcioğlu, Pit Metin Çoban, Bobby Can Kurtuluoğlu George Birgezov Çeşitli suçlardan sabıkalı iki hırsız Zengin iş adamı Doug King'in oğlu diye Yanlışlıkla şoför Reynolds'ın oğlu Jeff'i kaçırırlar Hırsızlar kaçırdıkları çocuğa karşılık 500 bin dolar fidye isterler Olaya polis el koyar ve gerekli soruşturmaya başlanır Ancak hırsızlar yanlış çocuğu kaçırdıklarından habersizdirler bu arada hırsızlardan Edin'in karısı Keti, çocuk kaçırma işine karşı çıkmakta ve kaçırdıkları çocuğun evine iadesini istemektedir. Ancak gözü dönmüş bir cani olan hırsız Kramer buna şiddetle karşı çıkar. Bu arada aynı zamanda iyi bir teknisyen olan hırsız Edi, kaldıkları evde bir radyo alıcı vericisi imal etmiş ve bu radyodan gizlice polis telsizlerinin konuşmasını dinlemektedirler. Polis telsizinden dinledikleri son konuşma... ...kaçırdıkları çocuğun basit, zavallı bir şoförün oğlu olduğudur. Eddie ve Kramer şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememektedirler. Öf, hava amma da soğuk. Tükürsen donacak sanki. Bırak şimdi soğuk avuz. Fener'in ışığını biraz sola kaydır bakayım Pek Gece vakti ne izi bulacaksın anlayamıyorum Kronik Belki bir şeyler bulabiliriz Düşün ağız küçücük bir çocuk saatlerce hırsızların elinde Hiçbir haber de yok Evet öyle Ama çocuğun kaçırıldığı bu yeri gündüz gözüyle de arayabilirdik pekala Bulabildi mi bir şey? Hayır kamyon lastiği iziymiş soğuktan donmuş Bak Kronik bence burayı değil de Şu dönemeçteki ana yolu arasak ha Niçin? Sanırım adamlar buraya kadar yürüyerek gelmişlerdir. Öyle olduğu takdirde de arabayı yola park etmişlerdir. Haklı olabilirsin. Zaten ana yol şurası. Gel gidip bir bakalım. İşte ana yol burası. Bak. Bak bak burada bir takım işler var. Evet. Tam şurada bir araba durmuş. Evet arıyorum. dur. Dur dur. Dur ışık tutayım. Evet yanılmamış. Lastik izi donmuş. Fena mı? Çamurda iz bırakmış. Çimento kalıbı gibi de çıkmış ortaya. Hemen gerekli işlemlere başlayalım. Evet. Şimdi şu teli alalım ve salondaki telefonun cihazına takalım. Telefon idaresinden gelen memur siz misiniz bayım? Evet. Adım Cassidy. Ya siz? Adım Reynolds. Bu evin şoförüyüm ve... ...ve kaçırılan çocuğun babasıyım. Oo, üzüldüm. üzüldüm. Demek kaçırılan çocuk sizin çocuğunuz ha? Evet. Bana kalırsa hiç merak etmeyin Bay Reynolds. Çünkü haydutlar kaçırdıkları çocuğun... ...yanlış olduğunu anlar anlamaz... ...onu serbest bırakacaklardır. Evet ama şu ana kadar hiçbir haber çıkmadı. Çıkar. Çıkar üzülmeyin. Alo, alo. Bana trafik şubesini bağlayın. Alo. Alo. Yahu yarım saattir trafik şubesinin bağlanmasını bekliyorum. Uyuyor musunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Kim bu avazı çıktığı kadar bağıran adam? Polis. Sivil polis mayor. Hem oğlumu serbest bıraksalar da bakalım yolu kolay kolay bulabilir mi? Neden bulamaz? Her çocuk evinin yolunu bulur. Ama Cev bugüne kadar hiç buradan uzaklaşmamıştı. O tarafı hiç düşünmeyin dostum. Bir çocuk ne yapar yapar... ...evine gelmenin yolunu bulur. Ha, trafik şubesi mi? Ha, ben cinayet masasından sivil polis Dinleyin. Bütün çalınmış arabaların kontrol edilmesini istiyorum. Ola ki bu çocuk kaçırma olayında kullanılmıştır. Efendim? Anlayamadınız mı? Çalınmış arabalar hakkında bilgi istiyorum. Evet... İstediğim bilgiyi bulursanız şu adrese yollayın. Douglas King, Dumanlı Tepe. Tamam, bekliyorum. Bir haber var mı Bay Mayıs? E, trafikle konuştum. Hele çalınan arabaların bir listesini bulalım da. E, merak etmeyin Bay Reynolds, çocuğunuzu bulacağız. Ben de aynı şeyleri söylüyorum polis bey. Meraklanacak bir şey yok. Çocuk göz açıp kapayıncaya kadar gelecek. Siz gerekli hattı döşediniz mi? Ee, bitiyor az bir şey kaldı ha, O halde acele etseniz iyi olacak Her an için telefon gelebilir ee, Tamam şimdi bitiriyorum ee, Herkese merhaba Üf, Dışarıda da ne hava var ama Hal, sen Kronik ile dışarıda araştırma yapmıyor muydun ee, Evet Bir tekerlek izi bulduk Kronik onun kalıbını aldı inceleme yapacakmış Komiserden bir haber var mı ha, Henüz yok ama birazdan gelir sanıyorum Peki, Bu adam ne yapıyor ya Tel plan çekip duruyor. Telefon idaresinden merkeze hat düşüyor. <gülüyor> Bana kalırsa bütün bunlar saçma. Bu neden? Be. Dışarıda Kroning dört ayağı üzerinde tekerlek izlerini kokluyor. Güvenlik güçleri, pansiyonları, otelleri, motelleri, kent içi ve kent dışı tüm batakhaneleri tarıyor. Hava alanlarında, tren istasyonlarında, otobüs terminallerinde adamlarımız var. Peki neden bütün bunlar? Bence bu pis hırsızların izleyebileceği iki yol. Neymiş o yollar? Ya çocuğu serbest bırakırlar ya da ölç almak için onu öldürürler. Bence çocuk kaçıranların tümünü yakalayıp yakmalı. İnsan ailesine bakmak için canını dişine taksın sonra adamın biri gelip çocuğunu kaçırsın. ...buna karşı bir yasa olmalı. Bitti mi senin işin ahbap? Ee, ee, evet, bitti o efendim. O güle, güle güle güle güle... ...burası sohbet edilecek bir yer değil. Şu anda burada kaçırılan bir çocuğun kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ee, peki canım, hadi, kızmayın. Hadi, hadi. Güle güle Gidiyorum güle. abi, hadi eyvallah. Şey Bay Mayr... ...sizce... ...yani cephe bir şey yapmazlar değil mi? Yani çaldıkları çocuğun... ...çalmak istedikleri çocuk olmadığını anlayınca... ...bırakırlar mı? Bırakırlar, bırakmaları gerekir. Oğlunuzun onlara hiçbir faydası dokunmaz ki. Saçmalık bu, devirin. Sakin ol, Dak. Hmm, Bay Meyer, oğlum babinin kapısına polis koymak fikri sizden mi çıktı? Evet Bay King, benden çıktı. Sizce bunun bir sakıncası mı var? Ben... Yani ne gereği var ki bunun? Polislerin içine karışma, Çocuk kaçıran aydutların bundan sonra ne yapacağı belli olmaz. Tedbir tedbirdür. Hmm, neyse, siz bilirsiniz. Reynolds, buyurun bayking Saatlerdir yemek yememişsin Mutfağa git de karnını doyur Aç değilim efendim. Ne demek aç değilim Dün akşamdan beri bir lokma koymadın ağzına Hadi derhal git de karnını doyur Cev neredeyse gelir merak etme Peki efendim teşekkür ederim Bay Meir Çocuk kaçıranları artık gerçeği öğrenmişlerdir değil mi? Sanırım bayan Kink Bütün radyo ve televizyon istasyonları bunu yayınladılar Öğleden sonra çıkan gazetelerde ikinci baskı yaptılar. Ama buna rağmen hala cefi serbest bırakmadılar. Sizce bu ne anlama geliyor? Çocuk kaçıranlar hakkında bir tahminde bulunmak istemem. Bu caniler hakkında tahmin yürütmeye benzemez. Ama, ama çocuğa bir zarar vermezler değil mi? Tabii vermezler. Niçin versinler? Onların açısından bu sonu boş çıkan bir iş anlaşması. Belli benzer. olmaz belli olmaz belli olmaz. Belki de çocuğa bir zarar verebilirler Bay Kim. Saçma ellerini bile sürmezler. Hem haberi duyunca çocuğu serbest bırakacaklarına kalıbım bile basar Dilerim dediğiniz gibi olur. Ama başka türlü de olabilir değil mi? Yani çocuğu bırakmadan önce canını da yakabilirler her şey mi? Her şey olabilir her Saçma. şey. Saçma o haydutların bu kadar budala olduğuna inanmıyorum. Çocuk kaçıranların pek akıllı olmaları gerekmez belki. Onlar sadece ve sadece acımasızdırlar. İnanır bana, benim adım Jeffrey Reynolds. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum efendim, adım Jeffrey Reynolds. Bırak kızamı, bu benim değil. Bana bunu. Yalan söylüyorsun <gülüyor> çocuk. Ya doğruyu <gülüyor> konuşursun, ya da kemiklerini <gülüyor> kıradım seni <gülüyor> ha. Hayır <Kayırmışsın. gülüyor> Yeter, yeter Kramer, vurma çocuğa. Ben karışma Kramer, uzakta çocuklar. Sakin ol Kramer. Ben yalan söylemiyorum ki, hem neden söyleyeyim? Babanın adı ne? Charles, Charles Reynut. Annenin adı ne? Adem yok benim ölümüm. Yeter, yeter Kramer. Üzme çocuğu bu kadar. Kes Kramer. Nerede oturuyorsunuz? Bay köşkünde. Ona Bay deme, senin baban olduğunu biliyorum. Benim babam mı? Hayır, o babi benim babı. Seni ser seyr seni. Ay. Şimdi ayağımın altına alır, ay, saatlerce ay. döverim seni. Ne olur dövmeyin beni bayım. Ne yaptım ben size? Yalan konuşmayacaksın, tamam mı? Konuşmayacaksın. Ama ben size hep doğruyu söylüyorum. Sözüm. Senin babi kinki olduğunu biliyorum. Üstelik dur dur dur dur dur. Bu da ne? Çıkar şu kaza üzerinden bakayım. Çıkar e, hadi. Tamam tamam çıkarıyorum. Dövmeyin ama lütfen. Ver, ver bakayım. İşte bakın kaza üstünde ne yazıyor. Demek sen Jeff bilmem nesin ha? Öyle misin? E, evet efendim. Peki öyleyse bu kazağın üstündeki markada Bobby King'in adı ne arıyor ha? Senin yalancı seni. <gülüyor> Bağırma Kramer çocuğu korkutuyorsun. Bu bu bu, bu babinin kanıda abayı. Bayan King bana ödünç verdi. Doğru söyle çocuk. Bayan ben söylüyorum. Delirdin mi sen Kramer çocuk? Niçin yalan söylesin? Karışmayın benim işime. <gülüyor> Baban ne iş yapıyor senin çocuk? Bay King'in şoförü. Peki o koruda ne arıyordun seni kaçırdığımızda? Bobby'i Demek senin adın Cemal. Evet efendim, söylemiştim ya. Peki, niye daha önce söylemedin bunları? Niye polisleri duyuluncaya kadar bekledin? Sormadınız ki, hem bana tabanca vereceksiniz. Yalan söylüyorsun! Aha. Seni pis yalancı <gülüyor> seni! <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Ede, ede, ede dur dur dur! Ter, ter, ter! Al bakalım. Ne yaptı sana ki durmadan duygusuz zavallı? Kimse bana numara yapamaz, tamam mı? Kimse yapamaz. Bak, zavallı azavallı ah. ne hale soktun? Ah. Ver bak, kazak ah. bana. Ver bak, kazak al, al, bana. Aldı, hak ver bana. Al. Al bak. İyi Baksana sana hediye. Ya ama bu kazak gerçekten de babekin gayet kötü Çocuk ödün çaldığını söylüyor ya. Çok mu garip bu yani? Öyle ya. İşin ucunda 500 bin dolar varken biraz garip oluyor tabi. <gülüyor> Bakın, çocuğu geri götür. Dur bakalım, dur, dur, dur. Dur. Bu çocuk, o çocuk değil Kramer. Edin, Ede için kendini boş yere tehlikeye atacaksın. Ne geçecek gene? Bana bak, bu işe birlikte girdik, tamam mı? Yarı yarıya, öyle değil mi? Şimdi sakin sakin düşünelim. Bu çocuğu başı boş salıveremeyiz. Çocuk bizi tanıyor. Polislere hemen peşimize takar. <gülüyor> Yemin ederim ki kimseye yerinizi söylemem bayım. Hatta sizden söz bile etmem. Ne olur. Kapa, Kapat seni çocuk. Kramer haklı kedi. Çocuğu bırakamayız. Aferin sana Ede. Ama şu da var ki... Bu çocuk bize tam 500 bin dolar kazandıracak aslanım. Yarı yarı ya. İyi ama bu çocuk King'in çocuğu değilse dolarları nasıl kazandıracak bize söyle misin? Aa, kafan çalışmaya başladı Ede. Şimdi doğru dürüst bir laf ettin işte. Söyle bakalım Kramer. Şoförün olduğu için 500 bin doları kim verecek? Sen karışma Keti. Çocuğu kaçırmakla zaten suçu işlemiş olduk. Sanki onu serbest bırakırsak polisler bizim peşimizi bırakır mı sanıyorsun? Bak Keti, Kramer'in söylediği doğru. Suç suçtur. Bıraksak da bırakmasak da polis bizi arayacak. Hem senin bu işteki payın 250 bin dolar edi az para değil mi? Biz bu kirli parayı istemiyoruz kremer vay, vay vay vay demek istemiyorsun ha? <gülüyor> Bayan Rockefeller seni. Üstündeki şu kazağın haline bak girsek diye bir şey kalmamış. Küçücük bir çocuğun sırtından gelecek paraya Lanet olsun. ...benim bu paraya ihtiyacım yok. Ama benim var Kedi. Edi! 250 bin dolar Kedi. Bu çok para. Neden benim olmasın? Ölünceye kadar beş parasız, ipsiz, sapsız mı kalayım istiyorsun? Ben istiyorum bu parayı. <gülüyor> Öyleyse tamam. Planımızda bir değişiklik yok. İşe devam ediyoruz değil mi Edi? Ediyoruz tabii. Ben Dumanlı Tepete doğmadım. Bana ne verildi ki Kedi? Topu topu kenar mahallede bir oda... Üç kağıtçı bir babayla kumarbaz bir ana İyi ama bu çocuğun günahı mı? Bu adamın sözlerine kanma Bırak çocuğu gitsin ha Sonra biz de kaçar izimizi kaybettiririz Nereye kaçacağız? Meksika'ya mı? Neyle? Umutla mı? Aşkla mı? Düşün edi... çeyrek milyon dolar senin olacak Dilediğin kadar radyo donatımı alırsın bu parayla Hatta bir radyo istasyonu bile açabilirsin ya, ya. Yalnızca deniz kıyısında bir yer belki Keti ile benim için Orada bir yer ediniriz Belki çocuklarımız da olur. Bahçede oynarlar. Ha? Bu işe devam etmeliyiz ketim. Bu şart sevgilim. Ama bu çocuk o çocuk değil ki. Hayır hayır, o çocuk bu işte. Ede olmadığını sen de biliyorsun. Neden? Diyelim ki o çocuk bu çocuk değil. Ne fark eder sanki? Ne? Ne fark eder dedim. Bu çocuk Bobby King değilse bile parayı gene King'den isteyeceğiz. King'den mi? E, tabii. Basit bir şoförde yarım milyon dolar ne arasın? <gülüyor> Ama King'te bu para fazlasıyla var Şimdi King'e telefon açarız Ve ister kendinin ister şoförünün Canı isterse bahçıvanın çocuğu olsun Bize vız gelir deriz Biz parayı senden istiyoruz deriz Bay King elini kana bulamak istemez sanırım Ben açarım siz durun. Ha, bir dakika bekleyin Bay King. Bay Cameron, siz merkeze bağlı bulunan telefonu açın. Eğer çocuğu kaçıranlarsa derhal telefonun kaynağını araştırmalarını söyleyin. Peki Bay Manistri. Tamam Bay King telefonu açabilirsiniz. Peki. Alo. King sen Evet benim. Çocuğu kaçıranlar arıyor. Beni dinle King. Bu çocuk kimin çocuğuysa bizi ilgilendirmez. Anlaşıldı mı? Radyoyu dinledik, bize hız gelir. Çocuk sağ ve iyi. Biz de hala o parayı istiyoruz. Ya parayı yarın sabaha kadar hazır edersin ya da çocuk bir daha gün batışını göremez. Ama ama siz parayı benden mi istiyorsunuz? Alo? Alo? hayır, kapattı. Allah kahretsin. Ben de bundan korkuyordum. Tak. Söylesene. Jeff Jeff iyi miymiş? Evet, evet iyiymiş. Merkezle görüştüm ama maalesef adamın nereden telefon ettiğini tespit edememişler. Eğer konuşma biraz daha uzasaymış. Bir dakika. Adamlar ne dedi sana? Benden benden fidye ödememi istiyorlar. Aa, iyi ama kaçırdıklar çocuğun senin çocuğun olmadığını bilmiyorlar Allah mı? Allah kahretsin. Biliyorlar tabii. Ama adam bana Çocuk kimin çocuğu olursa olsun fidyeyi sen ödeyeceksin dedi. Ne diyorlarsa yapacağız Dak. Oh, çok şükür Jeff Zahia. Ama dayan ben bu parayı... Ay, ben hemen hemen mutfağa gidip Reynolds'a haber vereyim. Delirmiş bunlar. Resmen delirmiş. Jeff'i serbest bırakmak için gerekli fidyeyi benden istiyorlar. Neden? Bu işe ben de şaştım Bay King. Anladığım kadarıyla bu hırsızlar profesyonel. Öyleyse neden parayı sizin ödemenizi istediler? Bilmiyorum ne oğlu için bu parayı ödeyecek misin da? Ah Vakafetsin bilmiyorum dedim yapayım. Aa, ödediğin takdirde Boston'daki hisse senetleri işi suya düşer, bütün planların mahvolur. Evet evet öyle. Bu da benim sonum olur Pete. Böyle bir şeyi meslek hayatımda ilk kez duyuyorum. Demek ki dileyen serseriyi gidip herhangi bir çocuğu kaçıracak... ...sonra da aklına gelen Kent'in en zengin adamını arayıp fidye isteyecek. Çılgınlık bu, çılgınlık. Kimse yok. Hemen George arayayım. Alo, George, sen misin? Evet, benim Pete. Benim George. Dinle, sana Dak'la ilgili bazı bilgiler vereceğim. Dinliyorum dostum. Daha önce haber verdiğim Boston işi var ya. Hisse senedi işi. Dug hisselerin yüzde on dokuzunu almaya çalışıyor. Ne diyorsun? Eğer o hisseleri alırsa kanun tüp idaresi onun eline geçecek. Olamaz. Bu bizim sonumuz olur. Sonumuz olur Pit. Hepimiz birleşsek bile onu fabrikadan atamayız. Radyodan haberleri dinlediniz mi? Şu çocuk kaçırma işini mi? Ha. Onun bizimle ne ilgisi var Pit? Çok ilgisi var. Ya ama kaçırılan çocuk Dagın oğlu değil ki. Evet ama çocuğu kaçıranlar fidyeyi ondan istiyorlar. Eğer Duck bu parayı öderse Boston işi yattı demektir. Vay canına. Peki Duck bu parayı ödeyecek mi? Bilmiyorum ama ödeyeceğini de hiç sanmıyorum. Ben bu arada Duck'ın Boston'daki hisse senetlerini kimden satın alacağını öğrenmeye çalışacağım. Tamam mı? Idea oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Arkası yarın. 4. Bölüm Yazan Ed McBain Çeviren Filizofluoğlu Radyoyu uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Can Gürzap Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Ersin Tunçkaya Dak Adnan Biricik, Babi Cankut Uğurlu, Cef Gamze Gözalan, Keti Alev Gürzap, Meir Zekai Müftüoğlu, Komiser Üstün Asutay, House Oben Güney, Edi Mehmet Çerezcioğlu, Kramer Sadrettin Kılıç, Polis Tunç Özdil. Eddie ve Kramer adlı iki hırsız iş adamı Dak King'in oğlu diye yanlışlıkla iş adamının şoförünün oğlu küçük Jeff'i kaçırırlar. Kaçırdıkları çocuğu iş adamının oğlu sanan hırsızlar King'den 500 bin dolar fidye isterler. Bu arada olaya polis el koyar ve araştırmaya başlar. Hırsızlardan Edin'in iyi yürekli karısı Kathy, Jeff'e acımıştır ve çocuğun serbest bırakılmasını istemektedir. Ancak... Gözünü para hırsı bürümüş olan Kramer buna razı gelmemektedir. Bu arada hırsızlar kaçırdıkları çocuğun, King'in değil de beş parasız bir şoförün oğlu olduğunu öğrenirlerse de durumda bir değişiklik olmaz. Eddie ve Kramer, şoförün oğlu için istedikleri 500 bin dolar fidyeyi yine iş adamı Doug King'den istemeye karar verirler. Bobby. Hadi uyu artık oğlum Uyuyacağım ama hep Cev'i düşünüyorum babacığım Düşünme onu artık göreceksin bak kurtulacak Sen mi kurtaracaksın onu Belki Belki de ben kurtarırım Ama polisler her tarafı didik didik arıyorlar Bulacaklar onu İnşallah kurtarırlar Ben Cev'i çok seviyorum babacığım Hem onun annesi de yok Zavallı Cev Ama dünyada Cev'ten başka çocuklar da var babi Onlarla da arkadaş olabilirsin. Hayır, benim tek arkadaşım Cef. Ben başka arkadaş istemiyorum. Evet ama yine de... Cef'i kaçıran haydutlar karşılığında ne istiyorlar baba? Para oldun. Hem de çok para. Sen de verirsin. Verirsin değil mi babacığım? Zavallı Cef. Baba, hem zengin değil hem de güçsüz. Sana Cef'i kurtaracağıma söz verdim ya. Sana güveniyorum babacığım. O haydutların istediği parayı verip Cef'i kurtaracaksın değil mi? Söz veriyor musun? Şey, ben... Jeff'i kurtaracağım babi. Hadi uyu artık. İyi geceler evlat. Niye beni burada tutuyorlar? Niçin evime gitmeme izin vermiyorlar? Sus, yavaş konuş Jeff. Kramer sesini duyabilir. O çok kötü bir adam Keti teyze. Beni niçin hep dövüyor? Kendi yanlışlıklarını senin üzerine yıkmak istiyordu ondan. Eğer seni değil de o King midir nedir O adamın oğlunu kaçırsalardı Adamdan çok para alacaklardı İyi ki babayı kaçırmadılar O benim en yakın arkadaşımdır <Gülüyor> Uyu artıkça. Heyecanlı bir gün geçirdin yavrum O adamdan çok korkuyorum Keti teyze Sanki uyuyunca beni kucağına alıp Bir kuyu atacakmış sanıyorum Ben burada oldukça sana hiçbir şey yapamazlar yavrum Sen rahatına bak Keti teyze <Gülüyor> Bir şey soracağım sana ama darılmazsan <Gülüyor> Darılmam söyle sen çok iyisin. Onlar gibi değilsin. Eda amca da birazcık iyi ama... ...sen en iyisisin. Şuna kötülerin içinde en iyisisin desen ya. Eda amca senin kocan mı? Evet kocam. Aslında çok iyi bir insandır o cef. Tıpkı bir çocuk gibidir. Elinden tutup istediğin tarafa çekebilirsin onu. Ama öbür adam Allah onun canını alsın. Oh, o bu dünyaya kötülük yapmak için gelmiş sanki. Peki senin o kötü adamların arasında işin ne? Bak evlat Edi benim kocam O her zaman böyle kötü bir adam değildir Keti teyze Senin çocuğun var mı Hayır yok Benim de annem yok Ne olmuş annene Ölmüş Ben bir yaşındaymışım o zaman Bak sana ne diyeceğim Başımı senin göğsüne dayayabilir miyim ee, Nasıl ba Başını Tabi tabii dayayabilirsin Bobbi'ye sorardım hep. Annenin göğsü sıcak mı diye. Annelerin göğsü hep sıcak olur Cev. Evet öyle. Seninki de hem sıcak hem de yumuşacıkmış. Bakmayız. Hala bir haber yok. Böyle giderse sıkıntıdan patlayacağım. Yapılacak tek şey beklemek Bay King'im. Sonucu bekleyecek ve hırsızlardan haber alarak gideceğiz İyi ama ne zaman arayacak bu adamlar Bakın size tavsiye edeceğim tek şey sinirlerinizi sağlam tutmaktır Çünkü daha sonra onlara ihtiyacınız olacak Merhaba işler Aa, nasıl gidiyor meyve? Merhaba komiserim e, Sizi Bay tanıştırayım Tanıştığımıza sevindim bayking Ben de komiserim Trafik masası çalıntı arabaların listesini gönderdin mi? Hayır efendim henüz bir haber yok Ama yavaş çalışıyor bunlar da Kronik çocuğun kaçırıldığı yerde bulduğu bir tekerlek izinin kalıbını çıkarttı ve inceleme yapıyor Komiser bir tekerlek izi sizi bu haydutların bulunduğu yere götürür mü? <gülüyor> Bakın e, size belki inanılmaz gibi gelir ama lastik izleri çok iyi bir ipucudur Viking Genellikle lastik türünden arabaların modelini ve markasını hemen buluruz Sonra elimizde bir başka ipucu daha var Nedir o? Ee, lastik izini bulduğumuz yerde bir dönemeç var Arabayı kullanan adam bu dönemeci dönerken kayaya sürtünmüş ve boyasının izi kalmış Eğer şansımız yaver giderse arabanın hem markasını hem de yılını öğrenebiliriz Hele çalıntı arabaların listesi belimize geçsin Komiserim az önce trafik ekibinden birisi bu zarfı getirdi Sanırım çalıntı arabaların listesi olur. Biz de onu bekliyorduk. Ver bakayım. Have. Buyurun efendim. Evet, evet. Fena sayılmaz. Birkaç çalıntı araba var. Umarım laboratuvardaki çocuklar bu listedeki arabalara uygun bulguları çıkartırlar. Diyelim ki hırsızların kullandığı araba çalıntı. Peki o arabayı elden çıkartmış olamazlar Viking, mı? Viking hırsızların hala o arabaya ihtiyaçları var. Henüz fidyenin ödenme işlemi sona ermedi. Ee, o zaman arabayı boyamışlardır. Rengine de değiştiremezler mi? Evet ama buna vakit bulduklarını hiç sanmam. Kendileri de boyayamaz, hemen göze çarpar. Bay Kink sizin de fide konusunu konuşmak istiyorum. Nakit olarak ödeyeceğiniz paraların bir kısmının numaralarını tespit etmek istiyoruz. Bankanıza telefon ettiniz mi? Hayır, etmedim. Ettiğiniz zaman onlara söyleyin... ...paraların bir kısmının numaralarını tespit etsinler. Ee, bakın komiserim... ...üzgünüm ama... ...ben bu fidyeyi ödemeyeceğim. Nasıl? Ee, ne yani? Şimdi fidyeyi vermeyecek misiniz? Hayır vermeyeceğim. Bakın Bay King... E, ...şey... E, ...tabii bu size kalmış bir şey. Ödeyip ödememekte serbestsiniz. Kimse sizi zorlayamaz ama... Bu fidyeyi ödemek zorundasınız Bay King... Aksi takdirde çocuğu öldürürler. Yeter mi? İsrar etmeye hakkın yok. Ama komiserim ödemesi gerek yoksa çocuğun sonu gelmiş demektir. Bakın baylar bir noktada anlaşalım. Bunu şimdi size söylüyorum. Çocuğu kaçıranlar telefonla arayacak olurlarsa... ...onlara da aynı şeyi söyleyeceğim. Ben fidyeyi ödemiyorum. Ödemek zorunda da değilim. <Gülüyor> Sambriya ve New Bridge kavşağında ilerleyin. Tüm kavşağı kapsayacak bir barikat kurulmasını istiyoruz. Size 311 yardım edecek tamam mı? Kramer! Tamam. Kramer çabuk buraya gel! Ne oldu? Niçin çağırıyorsun beni? Daha duşum bitmedi. Burası 311. Dinle. Tamam. Radyoyu dinle bak. Burası 311. Çocuğu kaçıran arabanın markası belli oldu mu? Tamam. Hayır 311 belli olmadı. Çalışıyoruz Kramer'ı duydun mu etrafımızdaki çember her dakika biraz daha daralıyor Sakin ol sakin ol daha arabanın markasını bile tespit edememişler baksana Ama her tarafa barikatlar kurmuşlar Arabayı nasıl kullanacağız Heyecanlanma edi varsın barikat kursunlar bize ne Anlamıyor musun Kramer yoldan geçen her arabayı durduruyorlar Biz bu arabayı bu sabah yine kullanacağız Nasıl geçeceğiz o barikatlardan kontrollerden? Bak Eddie o beyinsiz kafana bir kere daha mı anlatmamı istiyorsun? Arabayı ben kullanacağım ve tek başıma olacağım. Sen burada evde oturup bekleyeceksin. Diyelim ki benim Ford arabayı polisler durdurdu. <gülüyor> ne fark eder ki? Nasıl olsa ehliyetim var. Ya arabanın çalıntı olduğunu öğrenmişlerse? Üzülme güzelim nereden bilecekler çalıntı araba olduğunu? Plakasını bile değiştirdik. Peki ya parayı aldıktan sonra buradan nasıl gideceğiz? Aramalar gene sürecek. Ben her şeyi düşündüm dert etmeyin. Yanımda sen ve karın benim akrabalarım olarak seyahat edeceksiniz. Çocuk yanımızda olmayacak ki. Neyse ben banyoma devam edeyim. Bir daha da gereksiz yere beni çağırarak ıslak ıslak buraya getirtmeyin. Edi bu parayı aldıktan sonra çocuğa ne olacak? Sanırım çocuğu burada bırakacağız. King'e telefon edip çocuğun yerini bildireceğiz. Bak Edi sen iyi niyetlisin. Ama bilmiyorum bilmiyorum. Ne oldu Katie seni endişelendiren nedir? Sizin? Kramer Kramer'ın çocuğa bir kötülük yapmasından korkuyorum Hadi canım saçmalama ne yapabilir ki? Dinle beni gidelim buradan Ne olursun iş işten geçmeden gidelim buradan Edi. Lütfen Katie işin sonuna gelmiş Hangi işin sonundan söz ediyorsun Edi? Araba 234 Araba 234 Hala dünya girişinde mi senin? Buradayız burası araba 234 Kuş bile uçurtmuyoruz Duyuyor musun Edi? Önünde sonunda yakalayacaklar bizi Çemberi giderek daraltıyorlar Bir şey yapamazlar Kramer söyledi ya Bu işte ona güvenmemiz gerek Katie. Adam ne yaptığını çok iyi biliyor oh, Hiçbir şey bilmiyor İkimiz de felakete sürüklüyor İnan bana Edi, inan oh. Kramer bu çocuğu öldürmek istiyor <gülüyor> Delirmişsin sen niye öldürsün Kramer deli mi ki cinayete bulaşsın Onun tek istediği bu işten alacağı para o kadar Peki, Peki ya sen O ne demek Senin istediğin ne Edi? Tabii ki para 250 bin dolar Parayı alıp Meksika'ya gideceğiz. Zor o zor. Zor biraz Eddie. Çünkü Kramer bu çocuğu öldürmeyi tasarlıyor. Öldürmek öldürmek. Keti sen başka bir laf bilmez misin? Niçin çocuğu öldürsün Kramer? Söyler misin? Çünkü çocuğu bırakıp da kimliğimizi ele vermesin diye. Bu rizikoyu göze alamaz Kramer. Onu öldürmek zorunda. Anlıyor musun öldürmek? Bunu yapamaz Keti. Bal gibi de yapar. Bunu yapmaya kalkarsa senin tutumun ne olacak? ha? Söyle bakalım. Benim tutumum? Hıh. Benim... Canım ne bileyim benim tutumum ne olacak Bilmek istiyorum hedi. Bilmiyorum Ne yaptığımın farkında bile değilim Benim için tek yol bu keti Hayır değil soygun yapmak çocuk kaçırmak Hiçbir zaman çıkar yol olmamıştır Edi Bak çekip gidebiliriz buradan Çocuğu da alırız yanımıza Evine yakın bir yere bırakırız ha? Hem biliyor musun Parayı almadan çocuğu bıraktık diye Belki peşimize düşmezler bile Bilemiyorum kedi, bilemiyorum. Gene pekçıkaya gideriz. Orada kendimize yeni bir yaşam kurarız. Namuslu, pisliklerden uzak. Çocuğumuz da olur. Hem de iki tane, biri kız, bir erkek. Ben, ben sigara içmeliyim. Bittini söyledim ya. Ben almaya gidiyorum. Dışarıya mı gidiyorsun? Evet arabaya. Bagajında bir karton olacak. Ben de geleyim seninle. Yürümek istiyorum. Bırak, de. peşimi mi kedi? Düşünmek istiyorum. Bırak da kendi kendime düşüneyim lütfen. Girmiş bu adam. Kramer aklını iyice çelmiş. Ne söylesem fayda etmiyor. Tanrım, tanrım bu işin sonu yok. Bir şeyler yapmalıyım. Bu zavallı çocuğun ölümüne seyirci kalamam. Kramer. Tamam. Tamam banyoda o. Cep'i uyandırıp kaçıracağım buradan. Hemen şimdi yapmalıyım. Cep. Cep. Ha? Uyan kalk. Kalk evlat. Kalk Cep. Kedi teyze, şşş, sen... Şşş, şş, yavaş, yavaş, yavaş. Götüreceğim seni buradan. Ya Şefçem. Yavaş, cim, yavaş, ha? lütfen. Babamı mı götüreceksin beni Kedi teyze? Evet, evet ama yavaş konuş. Yoksa Kramer sesimizi duyar. Ayaklarının ucuna basarak takip et beni. Tamam Hadi, hadi bakalım. Peki Kedi teyze. Şş, şş, çok sessiz olmalıyız. Cem, Cem dikkat. En ufak bir gürültüde mahvoluruz. Yıkanıyor Senin ceketin nerede Ceketim yok Hı. ki Babinin kasağı vardı üstümde ah, işte şu koltuğun tamam. üstünde Al bakalım dışarısı çok soğuk Beni babama götürecek misin Keti teyze Seni eve kadar götüreceğimi sanmıyorum Ama buradan çıkmana yardım edeceğim Sokakta birisini bulur durumu anlatırsın Onlar evine götürür seni cep Peki Keti teyze Hı. Biliyor musun sen çok iyi bir insansın ah, Boşver beni evlat Tamam işte kapıya geldik. Şimdi kapıyı açacağım ve dışarı çıkacağız tamam mı? Tamam. Aa, aa dur bir dakika KT Teyze tabancam nerede? Bırak şimdi tabancayı. Sırası mı? Aa, ama o benim olmuştu Keti Teyze. Ne olur onu da alayım peki, yanıma. Peki peki git al ama ha, çabuk alırım. Zaten masanın üzerinde duruyor. Çev. Ne oldu? Ay işte. Masanın üzerindeki vazoyu yere düşürdü Boşver boşver çabuk gel Hey neden oluyor orada bakayım bak, Anneciğim kurtar beni Tamam canım, de tamam de. sakin ol Yanındayım evlat Çocuğu nereye götürüyorsun Keti Dışarıya çıkartıyordum Ya bak hele demek kaçıracaktın ha Edy nerede Yok dışarıya çıktı sigara almıyor Yoksa karı koca bana numara mı yapıyorsun Edin'in ha? haberi bile yok Arabaya sigara almaya gitmiştim Ben de Sen de hazır ben banyodayken kaçmanın tam zamanıdır Diye düşündün değil mi Geçin şöyle bakayım <gülüyor> Demek bu küçük bacaksızla iyi dost oldunuz Belli zaten Otur şöyle bakayım Görüyor musun şu elimdekini bacaksız Kramer Kramer ne yapacaksın o sus Sen karışma maketi Bana bak bacaksız Şimdi beni iyi dinle bir daha buradan kaçmaya kalkışırsan birkaç yerini keserim bu bıçakla. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Kendi ellerimle ciğerini sökerim seni. Bunu aklından çıkartma sakın. Çıkartma. Sana gelince ket. Kapa çeneni Kramer. Beni korkutamazsın. Ya demek benden korkmuyorsun öyle mi? Al bakalım. Al. Al. Al. Al. Bana vurdun ha. Eğer benimle konuşurken daha nazik olmazsan bir daha ki sefere elimdeki bu bıçakla birkaç yerini keserim seni. Uzaktır benden Kramer. Ben geldim. Ne o? Banyonu bitirdin mi Kramer? Bitirdim. Sen sigara almaya mı gittin? Evet evde kalmamıştı da yarın ne yapacağız ki Kramer? Sabahleyin sen King'e telefon edeceksin ve parayı nereye bırakacağını anlatacaksın. Ya polisler de oraya gelirse? Gelemezler. Çünkü parayı nereye bırakacağını King bile son ana kadar bilemeyecek. Bu yüzden istese bile polise haber veremez. Bu harika planı dahi kocan Edi sayesinde yaptım. Nasıl? Ben fidyeyi alacağım yerde beklerken... ...Edi buradan radyo kanalıyla King'in arabasındaki telefonun frekansına girecek... ...ve gerekli talimatı verecek. Yani King arabasını sürerken fidyeyi teslim edeceği yeri öğrenecek. Tabii King fidyeyi ödemeyi kabul ederse. Bak Edi sana bir şey söyleyeyim mi? King'in aklı varsa bu parayı öder. Yoksa... Yoksa Fidye adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz Yarın aynı saatte buluşmak üzere Hoşçakalın Arkası yarın. FİDYE 5. Bölüm Yazan Ed McBain Çeviren Filiz Ofluoğlu Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Can Gürzap Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Ersin Tunçkaya Babi Cankurt Uğurlu, Dayan Deniz Gökçer, Dak Adnan Biricik, Pit Metin Çoban, Jeff Gamze Gözalan, Keti Alev Gürzap, Edi Mehmet Çerezcioğlu, Kramer Sadrettin Kılıç, Meyr Zekai Müftüoğlu, Reynolds Erhan Abir. Kramer ve Eddie adlı iki sabıkalı hırsız, zengin iş adamı Doug King'in oğlu diye yanlışlıkla şoförünün oğlu Jeff'i kaçırırlar. Daha sonra da King'den çocuğun serbest bırakılması karşılığında 500 bin dolar fidye isterler. İlk başlarda kaçırdıkları çocuğu King'in oğlu sanan haydutlar, daha sonra yaptıkları yanlışlığı anlarlarsa da durumda bir değişiklik olmaz ve şoförün oğlu için istedikleri fidyeyi yine King'in ödemesini isterler. Bu arada hırsızlardan Eddie'nin karısı Keti, kaçırılan çocuğun serbest bırakılması için haydutlara baskı yapmaktadır. Hırsızların gerekli fidyeyi King'den istemeleri polisleri de şaşırtmıştır. İş adamı King kendisine ait olmayan bir çocuğun hayatına karşılık 500 bin dolar fidyeyi ödemeye ne olursa olsun yanaşmamaktadır. Hırsızlarsa fidye ödenmediği takdirde Jeff'i öldüreceklerini söylemektedir. Anne. Evet yavrum. Hala ceften bir haber yok mu? Hayır. Ama bulacaklar onu evladım. Anne o polis amcanın söyledikleri doğru mu? Hangi polis amcanın oğlum? Hem ne söyledi o polis bakayım? Benim odamın önden öbet tutan polis. Dedi ki babam hırsızların istediği parayı vermeyecekmiş. Tabi vermeyince de adamlar cefi öldüreceklermiş. Bunu ben de duydum babi. Ama henüz babanla bu konuyu tartışmadık. Anne babam nasıl olur da cefin ölümünü ister? Saçmalama babi. Baban cefin ölümünü niye istesin? Ama haydutların istediği parayı vermezse cef ölecek. Ve buna babam sebep olacak. Bak babi bu konuda babanla konuşacağım. Sanırım onu ikna ederim. Eğer ödemezsem bilmiyorum ama babana bu parayı ödeteceğim. Eğer Jeff babamın yüzünden ölürse bir daha onun yüzüne hiç ama hiç bakmayacağım. Eğer Dak böyle bir şeyi gerçekten yaparsa sanırım babanın yüzünü bir daha ben de görmeyeceğim babi. Doc. Evet dayı. Duyduklarım doğru mu? Yani Jeff'in fidyesini ödemeyecek misin? Hayır ödemeyeceğim. İnanamıyorum. Nasıl yaparsın bunu Doc? Ödemeyeceğim. Artık inanmaya başlasan iyi olur. Ödemeyeceğim. Ama Doc ödemen gerek. Neden? Neden ödemem gerek? Hiçbir şey yapmam gerekli değil. Ama parayı senden istediler Doc. Reynolds'tan değil. Ne yani birkaç düzenbaz istedi diye var mı yok mu verecek değilim ya. Hem kuralları onlar mı yapacak hep? Neden oyunu onların kurallarına göre oynayacakmışım ha? Tak sen buna oyun mu diyorsun? Küçücük bir çocuğun hayatı söz konusuyken Küçücük bir çocuktan çok daha başka şeyler de söz konusu Dayan Küçük bir çocuktan daha değerli bir şey söz konusu olamaz Eğer fidyeyi ödemezsen öldürürler onu Kim bilir belki de çoktan öldürmüşlerdir onu ah, Tanrım bunu aklına bile getirmen saçma Neden Dayan neden? Ben bu olayı her açıdan düşünmek zorundayım bana hiçbir şey ifade etmeyen bir çocuk için... ...tam 500 bin dolar istiyorlar. Benim de her türlü ihtimali düşünüp tartmaya hakkım var. Bu ihtimallerden birisi de çocuğun öldürülmüş olmasıdır. İyi ama sana yaşadığını söylediler ya... ...sen de biliyorsun bunu. Başka bir ihtimal daha var. O da fidyeyi ödesen bile yine çocuğu öldürebilirler. Bana inanmıyorsan polise sor. Onlar bile böyle olabileceğini söylüyorlar. Ama ödemezsen öldürecekleri kesin. Hiç de kesin değil. Belki de öldürmezler. Böyle duygusuz olabiliyorsun Dak O çocuk senin çocuğunun yerine Yanlışlıkla kaçırıldı Asıl kaçırılmak istenen o değildi Benimki kaçırılmadı ya sen ona bak Bu parayı verecek misin sen bak da yani, Olsa vermez miydim sanıyorsun Bu para sende var Dak Kuruşu kuruşuna bütün param bu yeni iş için gerekli bana 750 bin dolar Bunun üçte ikisini nasıl sokağa atarım Anlamıyor musun Yani bir iş anlaşmasına karşılık Küçük bir çocuğun yaşamı ha Hayır bir çocuğun yaşamına karşılık benim yaşamım. İşi bu kadar büyütme, Dak. Bu senin sonun demek değildir. İkide bir benim yaşamım deyip durma. Benim tüm yaşamım bu para, Dayan. Her şeye yeniden başlarsın. Nerede? neyle başlarım? Nereye kadar yükselirim? Bir masa başına zincirlenirim. Benim için istediğim yaşam bu mu? Ha? Buna yaşamak mı denir? Evet, yaşamak denir. Yüzlerce insan var masa başında. Evet ama bana göre değil, asla. Ya sen Dayan, ya sen ha? Ne demek istiyorsun? Kendini düşünsene bir. Bütün bunlar gider elinden. Bu ev, otomobiller, yaşam biçimimiz... ...hatta tıkındığımız yiyecekler bile. Bütün o yiyeceklerin hepsi boğazımda kalır cep ölürse. O çocuğun ölümüne göz yumarsam... ...her lokma boğazıma dizilir. Öyleyse kim ölmeli, ben mi? Ben mi onun için ölmeliyim ha? Benim neyim oluyor bu çocuk be? Bir insan o, o kadar. Bir insan diğerleri gibi. Bak, bak deyine. Sevgili karıcığım... Ben Granger pabuç fabrikasındaki işi elde edebilmek için yaşamım boyunca çalıştım didindim. Şimdi tam rahata kavuşacağım. İstikbalimi garanti altına alabileceğimiz bir sırada... Yeter Dak, yeter. Eğer bir daha işini ileriye sürecek olursan kötü şeyler yaparım. Yemin ederim ki kötü şeyler yaparım. Peki, peki, peki. İşten söz etmeyeceğim. Ama niçin bu hırsızlar parayı benden istiyorlar? Bu koca kentte benden daha zengin kimse yok mu? Uzatma. Bu parayı onlardan değil senden istediler Ben de haksızlık mı diyorum Hem haksızlık hem saçmalık Yıllarca çalıştım uğraştım Bugünlere gelebilmek için Şimdi kanımdan olmayan bir çocuk için Varımı yoğumu nasıl feda ederim İyi düşündün mü Dak Sen bir cinayete hazırlanıyorsun Evet evet sen Fidiyi vermemekle bir cinayete ortak oluyorsun Hatta işlemek üzere ha, Saçmalama dayan Ama o çocuğun ölümüne ben bir kenarda oturup da seyirci kalmayacağım Ne demek istiyorsun şunu demek istiyorum O çocuk hırsızlarına fidyeyi ödeyeceksin Hayır ödemeyeceğim ödeyemem Ödeyebilirsin Dak ve ödeyeceksin Çünkü işinle ceften başka bir şey arasında Daha seçim yapmak zorundasın Ne demek istiyorsun sen Bu parayı ödemezsen Dak Ben gidiyorum Gidiyor musun Evet Babi'yi de alıyorum ve bu evden gidiyorum ...ne zaman gidiyorsun Boston'a? Ee, şey, bilmiyorum. Uçakta yer ayırtmadım ki. Neden? Ee, düşündüm Senin ki... Senin görevin düşünmek değil. Sana uçakta yer ayırtmanı söylemiştim. Bir de götürmen için çek vermiştim değil mi? Evet, evet ama... E, e, ...yani durumlarda biraz değişiklik oldu. Belki vazgeçmişsindir diye düşünmüş. Hayır, değişen hiçbir şey yok bir Bu çocuğun öldürülmesine göz mü yumacaksın yani? nasıl seni ilgilendirmez? Yerini ayırt uçaktan. Peki... Alo, Boston'a kalkan ilk uçakta yer ayırtmak istiyorum. Kaçta? Öğlen 12'de mi? Peki, ayırın lütfen. Adım Pete Cameron. Teşekkür ederim. Evet, böylece Jeff Reynolds'ın idam kararını imzalamış oldun. Yes artık Pete. 8 yaşında bir çocuğu öldürüyorsun, farkında mısın? Sana kestedim Pete. Video olarak vermek istemediğin o dolarlarda... ...sürekli olarak küçücük bir çocuğun kanını göreceksin. Bırak bu iş anlaşmasını. Kopsun gitsin. Çocuğun canını kurtar. Küçücük savunmasız bir çocuk o. Nasıl yaparsın ha? Sen ne zamandan beri küçük masum çocukları sevmeye başladın ha? Çocukları he? herkes sever Dak. Özellikle de sen ha. Bu Boston işinin sana da yarar olacağını görmüyor musun? Bunca yıldır benim soğukkanlı katı yürekli iş kavramım sana hiç bulaşmadı mı Pete? Dak... Bir çocuğun yaşamı daha önemlidir diyorum ben. Yani bu iş anlaşmasından daha önemli. Öyle mi? Hayır, yani daha önemli değil ama gene de. Biliyorsun fideye ödersem iş yatar. Sen işin yatmasını mı istiyorsun? Neyin var Pete? Seni böylesine hiç görmemiştim. Bu işin yatmasını istiyor musun? Istemiyor musun? İstemiyorum. İstemiyorum ha. Yoksa, yoksa benim bilmediğim bazı işler mi çevirmeye başladın? Belki de çeviriyorsun Yok yok yo. yemin ederim ki öyle bir şey Birden yok Birden bire Jeff'in sağlığını düşünmeye başladın Yoksa George ve diğerlerini arayıp da Boston'daki işlerini mi söz onlara Yok ben mi Yok yok yani e, Hiçbir şey söylemedim onlara tak. Doğru söyle Pete Boston işinden söz ettin mi onlara söyle Ben Yok canım hiç söz eder miyim Şimdi anlarız onu Şey kime, kime telefon ediyorsun tak? Şimdi öğrenirsin Alo, George sen misin? Ben Duck. Diyeceğim ki, hani benim hisselerimle patronu alaşağı edecektiniz ya. Anlamadım. Artık buna gerek kalmadı mı? Beni fabrikadan atacak mısınız? Nasıl? Boston'daki işim yattı mı? Sen nereden biliyorsun bunu? Ya Demek Boston'daki o hisse senetlerine ayırdığın parayı video olarak vereceğimi de biliyorsun ha? Pete Cameron mı ha? Ya Demek öyle. Görüşeceğiz George. Demek Boston işini George'a hemen haber verdin. He? Evet verdim. Her şeyi de söyledim. Evet söyledim. Pete derhal çık giderim ben. Ve bir daha da gözüme gözükme. Gidiyorum dak. al. Bu da bana verdiğin o 750 bin dolarlık çek. Defol. Defol buradan. Defol. <gülüyor> Üşüyorum ben Keti teyze Sarı bana evlat Karnım da acıktı aksi, Burada yiyecek bir şey de yok Beni ne zaman babama götürecekler Keti teyze Bilmiyorum evlat Edi Ne var Keti Çocuk çok üşüyor Edi Kime ne? Üşüyorsa üşüyor. Ne yapalım yani? Anaokulu değil burası. Sıcak bir şey içmesi gerek. Gidip bir şey alır mısın Eddie? Delirdin mi sen Keti? En yakın dükkan buraya 15 kilometre ötede. Kim bilir yolda kaç polis arabası vardır. Sen adamı nasıl alışverişe gönderiyorsun? Olacak şey mi bu? Alır mısın Eddie? Bilmem ki yani... Nasıl olsa biriniz gidip telefon edeceksiniz Evet gidip telefon edeceğiz ama bakkaldan değil Çocuk hastalanırsa daha tehlikeli olmaz mı acaba? Parayı aldıktan sonra zaten çocuğun yüzünü görecek değiliz Ne demek istiyorsun Kramer? Dur dur dur heyecanlanma hemen dur. Onu nasıl olsa burada bırakacağız diyorum Hastalansa bile bize ne canım Ama onu bulana kadar vakit geçebilir Hastalanırsa başına bir şey gelirse Keti Kramer Neden kendimizi daha güç duruma sokalım? Baksana çocuğa nasıl titriyor zavallı Korkudan titriyordur o korkudan Hiç bile değil Üşüdüğüm için titriyorum ben Önce bakkala gidip bir şeyler alırsınız Sonra da telefon edersiniz fena peki, mı? Peki peki dediğin gibi olsun Keti Edi sen hem telefon edersin Hem de çocuk için bir şeyler alırsın Peki Keti ne almamı istiyorsun? Bir kutu sıcak kakao biraz da süt Kuru pasta da al Ya da bir, bir parça ne bileyim ne bulursan al işte Hı, Peki hemen gelirim ben Dikkatli ol Edi Bütün gece uyuyamadım Bay Mayor. Farkındayım Bay King. Sanırım birazdan telefon ederler. Gelse de kurtulsak. Kararınızı verdiniz mi? Karar... Ee, Bay King. Ben sizi rahatsız ediyorum efendim. Sen misin Reynolds? Gel bakalım. Özür dilerim efendim. Sizinle konuşmak istiyorum. Ne istiyorsun Reynolds? Ben... Ben efendim. Yeter Reynolds. Sağlama. Hadi al. Kendinizi bu kadar koyvermeyin Bay Reynolds. Lütfen. İnanın bize. Kes şu ağlamayı Reynolds sinirimi bozursun. Bakın. Bak, bak. Bakın Bay Kings. Sizden sizden oğlumun fidyesini ödemenizi istiyorum efendim. Hayır. Bunu isteme benden Reynolds. Sizden rica ediyorum Bay King. Ne ya olursunuz? Var varma Reynolds. Mecbur efendim. Bunu sizler istemem gerek Bay King. Başka kimsem yok. Çaresizim. Ödeyemem Reynolds yapamam bunu. Ben bugüne kadar hiç dilencilik etmedim efendim. Ama şimdi size yalvarıyorum. Ne olursunuz Bay King, Ne olursunuz oğlumu geri getirin bana. Yalvarırım size. Kurtarın onu. <gülüyor> Dinlemek istemiyorum seni. Ama dinlemeniz gerek Bay King. Şimdi sizinle bir erkek olarak konuşuyorum. Bir baba bir babayla konuşuyorum. Oğlumu kurtarmanız için yalvarıyorum size. Tanırım, tanırım, yalvarırım oğlumu kurtarın. Bak Reynaz. Sen bana gelmekle yanlış yaptın. Ben sana yardımcı olamam. Cefe yardımcı olamam. Size inanmıyorum. Mike. İnan bana Reynaz. Yardımcı olamam. Size doğru söylüyorum. Biliyorum. Biliyorum bunu sizden istemeye hakkım yok. Ama o benim oğlum, evladım... Başka nereye başvurabilirim ki Kime yalvarabilirim ki Benden neyi istediğinin farkında mısın sen Sen benden kendimi mahvetmemi istiyorsun Bunu mu yapmam gerek he? Benim başka seçeneğim yok efendim Başvuracağım bir yer 500 bin dolar isteyebileceğim bir yer var mı söyle Giderim neresi olursa olsun Gider isterim Onu kurtaracak tek şey para bir mucize. Ve bu mucizeyi ancak siz yaratabilirsiniz Bay Gink. İsterseniz siz oğlumu kurtarabilirsiniz. Hayır. Ne yapmamı isterseniz söyleyin ne yapayım. Ne derseniz yaparım. Ölünceye kadar çalışırım isterseniz. Dilerseniz. Açmalama Reynolds. Ne yapabilirsin ki? İz çöküp yalvarayım mı Bay İz çöküp size yalvarayım mı? Hayır çökme. Kalk Reynolds. Lütfen kalk. Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Beni güç duruma düşürmek için sana ne günah işledim Kalk Reynolds Düşünmem lazım Beni yalnız bırak efendim Peki Bay King. Mutfağa git ve orada bekle Hadi Reynolds Gözleriniz yaşardı biking. Siz sandığım kadar katı kalpli bir insan değilsiniz Sizi ilgilendirmez Zavallı şoförün halini gördünüz Yürek dayanmaz buna değil mi? Seni dinlemek istemiyorum polis bey Baba babacım Babi ne var oğlum ne oldu Jeff döndü mü Hayır dönmedi daha Ben de onu geri getireceksin sanmıştım Getireceğim oğlum Jeff geri gelecek sen hiç meraklanma Annem Liz teyzelere gitti Gitti mi Evet sen Jeff'i kurtarıncaya kadar da gelmeyecek Ben de oraya gidiyorum Babi oğlum Hoşça kal baba Jeff'i kurtarınca Liz teyzelere gelir alırsın bizi Karım, oğlum. Hepsi acımasız davranıyorlar bak. Te telefon. Telefon çalıyor. Mutlaka onlardır. Ben diğer telefondan merkeze ararken siz de onlarla konuşun Biking ama konuşmayı uzatmaya bakın. Peki, peki, peki. Elimden geleni yaparım. A A Alo. Biking. E evet King benim. Siz kimsiniz? Kim olduğumu biliyorsunuz. Numara yapmayın bize. Ah evet sizsiniz Birden sesinizi tanıyamadım. Ne istiyorsunuz? Para hazır mı Viking? Ee, evet, mi, hayır mı? Para hazır mı? Evet, aslında. Tron adamı Viking. Yani... merkez yerini tespit etmeye çalışıyor. Yani paranın parayı hazırladım. İstediğiniz gibi hazırladım. Güzel. Şimdi size yapacağınız şeyleri söyleyeyim. Sizi dinliyorum. Kol saatinizi benimkile ayarlayın. Saat şu anda tam 8.30. Ayarladınız mı? Ee... Evet ayarladım İyi. Bundan sonra söyleyeceklerimi çok çabuk ve bir kere de söyleyeceğim Bu yüzden söyleyeceklerimi kafana iyice şak -king. Evden saat 10'da çıkacaksın Parayı sıradan bir karton kutuya koyacaksın Doğru garaja gidip kendi arabana Yani Kadilla'na bineceksin Sakın karının arabasına binmeye kalkışma e, Merak etmeyin kendi arabama binem e, Aferin sana Evden uzaklaşıp Dumanlı Tepeden ana yola çıkacaksın Bu arada devamlı gözleneceğini de unutma Tamam mı Tamam. tamam. Sakın arabana başka birini almaya Ya da polise haber vermeye kalkışma ...anında çocuğu öldürürüz. Zaten bize ağır gelmeye başladı anlıyorsun ya. Tabii tabii anlıyorum. Arabayı sürmeye devam edeceksin. Sonra biri seni karşılayacak ve gerekli talimatı bildirecek. Şimdilik bilmen gerekenler bu kadar. Paralar da bir kutunun içinde olsun. Tamam anlaşıldı. Aferin sana. Şimdilik hoşça kal. Kapattı. Konuşma yeri tespit edildin mi bari? Ne yazık ki hayır. Allah kahretsin bu telefoncuları. Doğru dürüst çalışmıyorlar ki... Adam neler söyledi belki gerekli talimatı bildirdi. Yalnız bir şey var. Nedir? Bu sefer benimle konuşan adam başka birisiydi. Buna yemin bile edebilirim. Zira sesleri çok kolay alabilirim. Bu da adamların birden fazla olduğunu gösteriyor bize. <gülüyor> Filya Adlı Oyunumuzun 5. Bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Arkası Yarın 6. ve son bölüm Yazan Ed Bey'in, Çeviren Filizoflu Oğlu Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Yöneten Can Gürzap Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Ersin Tunçkaya Keti Alev Gürzap Kramer Sadrettin Kılıç, Jeff Gamze Gözalan, Eddie Mehmet Çerezcioğlu, Meir Zekai Müftüoğlu, Dak Adnan Biricik, Polisler Kemal Kocatürk, Engin Alkan, Komiser Üstün Asutay. Zengin iş adamı King, varını yoğunu ipotek etmiş ve elde ettiği parayla da piyasadan hisse senedi toplayarak Granger Pabuç Fabrikası'nın yönetimini ele geçirmeyi planlamıştır. Ancak bir çocuk kaçırma olayı King'in bu planlarını alt üst eder. King'e telefon eden meçhul bir şahıs oğlu Bobby'i kaçırdıklarını ve hayatına karşılık 500 bin dolar fidye istediklerini söyler. King ve karısı Dayen perişan olmuşlardır. Ancak biraz sonra kapı açılır ve içeriye meçhul adamın kaçırdık dediği oğlu Bobby girer. King ve Dayen şaşırmışlardır ama biraz sonra gerçeği anlarlar. Kaçırılan şoför Reynolds'ın oğlu Jeff'tir. Hırsızlar yanlışlıkla King'in oğlu diye Jeff'i kaçırmışlardır. Eddie ve Kramer adlı iki eski sabıkalı hırsız yaptıkları yanlışlığın farkına varırlarsa da Jeff'i serbest bırakmazlar. Eddie'nin iyi yürekli karısı Katie ise çocuğun serbest bırakılmasını istemektedir. Hırsızlar uzun uzun düşündükten sonra iş adamı King'e telefon ederek kaçırılan çocuk için istedikleri 500 bin dolar fidyeyi kendisinin ödemesini söylerler. Bu işe King kadar polisler de şaşırmıştır. King, kendisini hiç ilgilendirmeyen bir çocuk için bu parayı ödemeye yanaşmamaktadır. Hırsızlar sabah erken saatte King'e telefon ederek saat tam onda kendi arabasına binerek ana yola çıkmasını, arabasına da polis almamasını söylerler. Kapa çeneni çocuk. Yoksa hiç bırakmayacağım. Sana ya. sus dedim. Usandım senden be. Bağırma çocuğa korkutuyorsun onu. Ne yani kendimi sevdirecek değilim ya. Bunu istesen de beceremezsin Kapa zaten. Kapat çeneni Keti. Amma da aksi kadınsın sen ya. Yoksa şu velet yüzünden mi bana yüz çeviriyorsun ha? Bir şey içer misin? Hayır istemem. Sen içmek istiyorsan iç. Tabii içeceğim. Ben istedim mi içerim? Ey bacaksız bir kadeh sen ister misin ha? Ben daha çocuğum Evet biliyorum hem de baş belası bir çocuksun sen Tanrım Eddie nerede kaldı Bu saate kadar çoktan dönmesi gerekirdi Yoksa polisler mi yakaladı onu Merak etme yakalamaz Niye yakalansın ki Çocuğu bizim kaçırdığımızı bilmiyorlar daha Yeter kadar içtin Kramer İçme artık ...bir saate kadar işe koyulacaksın. Sarhoş olacaksın sonra. Merak etme güzelim. Ben sarhoş olmam. <gülüyor> Yoksa sarhoş olup da... ...bu bacaksızı geberteceğimden mi korkuyorsun ha? <gülüyor> Onu gebertmek işte fena fikir değil. Hani. Kapa çeneni Kramer. O zaman... ...Jeff denilen o bacaksızın şerefine... ...kaldırıyorum kadehimi. Ey ufaklık şerefine. Sana şerefine dedim. Cevap versene. Aa... Yoksa hiç anandan terbiye almadın mı sen bakayım? Benim annem yok. Kaçtı mı yoksa birisiyle? Kramer. Hayır ben doğduğum zaman ölmüş. Söyle bakalım çocuk. Benden korkuyor musun? Evet. Evet efendim diyeceksin. Söyle bakayım. Evet efendim. Bırak çocukla uğraşmayı Kramer. Sen karışma Keti. Dinle çocuk sana bir şey soracağım. Gene nezaketi unuttun Efendim diyecektin e, Efendim e, Sorun efendim Aferin sana Şimdi Beni sevmiyorsun değil mi Hayır sevmiyorum efendim Peki de açık sözlüsün çocuk Peki benim yakalanmamı ister misin İsterim efendim Allah seni Peki benim elektrikli sandalyeye de oturmamı ister misin ha? İsterim efendim Hem de çok istiyorum. Ne senin namussuz <gülüyor> yerden... Kramer, Cenni Cenni. Allah Kramer... Allah. Dur Allah çocuğa, isma. Allah kahretsin seni... Ha. Sıra sana da gelecek Keti... Demek bu çocuk yüzünden bana karşı geliyorsun ha... O zaman görürsün gündüğünü... Korkma Cep, gördüm e. evladım... İkinizi de geberteceğim, ikinizi de... <gülüyor> kapı, ka ka kapı çalınıyor... Edi geldi... Bu seferlik kurtuldunuz elimden ama başka bir sefere... Kim ha? Benim ya açanıza Git kapıyı aç Kati. Ah, Eddie. Eddie nerede kaldın? Seni çok merak ettim. Sakin ol sevgilim ancak geldim işte. Yollar nasıldı dedi? İyi bu taraflarda polis barikatı falan yok. Al şunları Kati. Bakkalda ne varsa aldım getirdim. Sağ ol Eddie. gel Gelce sana bir şeyler hazırlayayım canım gel. King'e gerekli talimatı verdin mi? Evet para hazırmış. King yarım saat sonra yola çıkar. Tam on, Bay King. Yola çıkabiliriz. Evet, gidebiliriz. İçi para dolu kutuyu yanınıza almayı unutmayın. Şuna içi gazete kağıdı dolu kutu desenize. İnşallah işler yolunda gider, Bay King. Yoksa hırsızlar kutuyu alıp da içinde para yerine bir sürü işe yaramaz kağıt görürse, bilmiyorum, Cephe ne yaparlar? Umurumda bile değil ne yapacakları. Hadi, gelin arabaya binelim. Binelim. Ben ön tarafa koltukların arasına gizleniyorum. Eğer bizi izliyorlarsa beni görmemeleri gerekir. Tamam mısınız? Ha, evet evet hareket edebilirsiniz. Dediklerimi unutmadın ha Eddie? Ben daha önceden planladığımız yere gidip King'i orada bekleyeceğim. Merak etme unutmadım Kramer. Sen de bu arada önündeki kentin haritasına bakarak King'e gideceği yönü tespit edip Arabasındaki telefonla temasa geçerek yön tayin edeceksin Tamam Kramer ne yapacağımı biliyorum ben İyi o halde ben yola çıkıyorum İyi hey, Eddie Kate'e dikkat et O bu iş için haddinden fazla yufka yürekli Başımıza bir dert açmasın Hiçbir şey yapamaz O 250 bin dolara şiddetle ihtiyacımız var İyi Haydi bakalım hepimize bol şans dostum. Viking şey görebiliyor musunuz? Ne gibi bir şey? e Ne bileyim bizi izleyen bir helikopter veya bir araba bir yaya... Yok bir yok şeyler... hayır hiçbir şey yok. E, ama bizimle nasıl haberleşecek bu adamlar? Nasıl haberleşeceklerse haberleşsinler bana ne? Saat Umurumda bile değil. Saat, saat kaç? 10-3'e Bir şey soracağım size Bay King. Sorun bakalım. Hem fidyeyi vermiyorsunuz hem de niçin geliyorsunuz? Bu yalnız beni ilgilendirir Bay King. Ama Bay. gelmeniz gerekmezdi. Sizin yerinize bir polis de sürebilirdi arabanızı. Niçin kendinizi tehlikeye atıyorsunuz anlamıyorum. Evli misiniz Bay Meyer? Evet. Karınızı sever misin? <gülüyor> Tabii. İyi. Ben de benimkini severim. Ama bu sabah beni terk etti. Bunca yıllık bir evlilikten sonra bırakıp gitti. Neden biliyor musunuz? Hayır. <gülüyor> Reinaldin oğlunun kurtulması için fidye vermiyorum diye. Neden burada olduğumu merak ediyorsunuz diyeyim. Söyleyeyim. Tekrar karımın ve oğlumun sevgi ve saygısını kazanabilmek için. Bakın Bay Meyer. Bir çocuğun ölümüne neden olacağımı bilsem de yıllarca çalışıp didinip elde ettiğim serveti o haydutlara vermem. Çünkü ben bu parayı savaşarak elde ettim. Şimdi de bu adamlarla savaşıp o çocuğu kurtaracağım. Ne yani? O çocuk hırsızlarıyla mücadele mi edeceksiniz? Evet öyle. Ha bu parayı verip ölmüşüm, ha onlarla mücadele ederken ölmüşüm. Benim için fark etmez ikisi de bir. Bu, bu, bu ses de ne? Telefon. Arabamın telefonu çalıyor. E, açsanıza. Şimdi anlıyorum. Demek ki de telefonla bağlantı kurdular. Öleceğinizi açın şunu yahu. Tamam açıyorum. Alo. Tamam Bay King. Biziz. Şimdi dikkatle dinleyin. Çünkü gideceğiniz yere kadar size bu telefonla talimat vereceğim. Anlıyor musunuz? Evet anlıyorum. Artık hiç kimse yardım edemez size. Çünkü bu konuşmanın izi bulunamaz. Bir radyo vericisi kullanıyorum. Telefon değil. Şu anda neredesiniz? Bilmiyorum. Pekala telefonu elinde tut Bu yolculuk sona erene kadar da kapatmayacaksın Elinde tut ve ilk köşeyi geçerken Sokak kadını okuyup bana nerede olduğunu bildir Peki Bangi, Bana ver telefonu Sen arabayı kullanmana bak Ya benim olduğumu anlarsın Anlamaz Araba telefonlarında ses pek net çıkmaz Ne istiyormuş Şu anda nerede bulunduğumuzu soruyor Tamam ben cevaplarım Kuzey 30. sokakla Kalbur Caddesi kavşağına yaklaşıyorum Kuzey 40. sokaktan sola dön Güney'e doğru ilerle Hol Caddesi'ne varınca bana bildir Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Bu adamlar son derece profesyonelce çalışıyor Gideceğimiz yeri taksit taksit tarif ediyorlar Baksana Dinle King Şimdi karayoluna yaklaşıyorsun Birazdan ücretli köprüye gireceksin Paranı hazırla ve gişedeki memurla hiç konuşmadan yoluna devam et Anlaşıldı mı? Tamam anlaşıldı En ufak bir yanlışlıkta çocuğu öldürürüz Tamam mı? Köprüden çıktık. Şimdi ne tarafa gideceğiz? İleride Lum Karayolu Kavşağı diye koca bir levha göreceksiniz. İşte o yola girmenizi istiyorum. Peki. 17 numaralı çıkış yerine varıncaya kadar yola devam et. Anlaşıldı mı King? Anlaşıldı. King, şu anda neredesin 15 numaralı çıkışa yaklaşıyorum On geçince bana bildir Ede tamam. gel, gel dinle beni Bırakalım bu işi Hepimizin sonu elektrikli sandalye olur Çocuğu bırakır gideriz ha? Başımızı daha fazla derdi sokmamış oluruz Çok geç Keti çok geç Lütfen Ede ne olur beni seviyorsan dediğimi yap Gidelim buradan Sen iyi bir insansın Ede amca Keti teyzemin dediğini yap Beni burada bırakıp gidin Polislere de buranın adresini verin onlar gelip alırlar beni Olmaz Jeff olmaz yapamam Tamam 17. çıkış yolunu geçtik Şimdi ne tarafa gideceğim Söylüyorum dinle Hey King beni dinle Çocuk Fairlay'ın yolunda Stamber'ı 700 metre ileride bir çiftlik evinde Bulunuyor hemen buraya gelin Keti, keti delirdin mi sen Ne yaptın farkında mısın Bırak beni <gülüyor> Diyor musun Meir? Araya bir kadın girdi. Şşş, dinliyorum onları. Çabuk, çabuk buraya gelin. Kurtarın çocuğu, çabuk. Delirdin mi kedi? Bilin. Çocuğun yerini Bırak neden bilin. söyledim? Ver şu mikrofonu, ver, ver. Hayır diyorum. Vermişim, Bu zavallı çocuğun kurtulmasını istiyorum. Beni dinleyin. Kramer adlı diğer suçlu fidyeyi ha? almak üzere 127 numarası. Duydun mu Mayer tabii, şimdi beni dinle King Hız sınırına filan boşver ve arabayı tam süratle 127. karayoluna sür Tabi tabi ama çocuk Yani önce Jeff'i kurtarsaydık ama olmaz ama mı Onu başkaları yapacak sen arabayı sürmene bak Ver şu telefonu bana Alo alo polis antralı mı Ben sivil polis Mayer Bütün ekipler derhal Fairland yoluna Stambur'den 770 metre ileride boş bir çiftlik evinde kaçırılan çocuk Jeff bulunuyor Bütün ekipler derhal verilen adrese gidip çocuğu kurtarsınlar Evde Katie adında bir kadınla adı bilinmeyen bir adam var Dikkatli olsunlar Meir, 127. karayoluna geldi. İşte dönemi şurada. E, 100 metre ötede durdur arabayı ikinci. Peki. Sen beni burada bekle. Nereye gidiyorsun? Kamera adlı fidyeciyi yakalamaya. Ben de geliyorum seninle. Neden? Senin işin bitti artık. Yanılıyorsun Beyefendi. Ben buraya boşuna gelmedim O namussuz vidyeciyi kendi ellerimle yakalamak istiyorum Allah biliyor ya seni hiçbir zaman anlayamayacağım <gülüyor> Bir gün anlarsın meyir hadi Heh, Tamam buraya kadar Şuraya bak King. Şu ağaçların arasında duran gri arabayı görüyor musun? Evet evet içinde de bir adam var Herhalde Kremir olacak ha, Tamam gel şimdi ağır ağır yaklaşalım yanına Kaldı bu King ya Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi Yoksa o aptal Eddie yolu tarif edemedi mi Yola kadar bir çıkıp bakayım Kimsecikler görünmüyor Birini mi arıyorsun ahbab Bu da kim Kimsin sen Adım Douglas King Granger Pabuç Fabrikaları Yönetim Kurulu üyesi King King sensin he? Ellerini yukarıya kaldır Kramer bir yere kaçamazsın Sen de kimsin Polis Çocuk kaçırmak suçundan tutukluyorum seni. Lanet olsun. Şimdi görürsün. Siz gazetemeyersin havar. O silah aptal. Seni <gülüyor> Senin olacak, senin amutsuz. <gülüyor> bırak beni. Oğlum ya. seni. Kemiklerini kıracağım. <gülüyor> Yeter. Yeter. Öldüreceksin tamam, tamam dur ki. Dur. O bize canlı lazım. Sen nasılsın eğer. Yaran hayır, hayır kurşun sıyırdı geçti ama kolum kanıyor Kremer'in nasıl yakaladığımı gördün değil mi Meir? Gördüm gördüm tabii Onu sen yakaladın Hatta benim hayatımı bile kurtardın Sanırım bunu karma ve oğluma da söylersin Aa, ha? Seve seve dostum seve seve Hiç merak etme Emniyet müdürlüğünden verilen adres burası değil mi? Evet Evet Doğruysa hırsızların kaçırdığı çocuk bu çiftlikteymiş Hemen girmeyelim içeriye Bakarsın adamlar hala içeridedir Ben kapıyı yavaş yavaş açacağım Eğer bir hareket görürsen hemen tetiğe bas tamam mı? Tamam Açabilirsin kapıyı Kim o? Kimsiniz? Hey çocuk İçeride senden başka kimse yok mu? Siz polis misiniz? Evet Adın Jeff'ti değil mi evlat? Evet efendim. Nereye gittiler? Kim nereye gitti? Seni burada tutanlar, kaçıranlar yani. Beni kimse burada tutmadı ki. Ne? Neler söylüyorsun sen çocuk? Beni burada kimse tutmadı diyorum. Bak ufaklık, senin adın Jeff değil mi? Evet. Bize polis merkezinden bildirilen habere göre... ...burada Katie adında bir kadınla... ...adı bilinmeyen bir adam daha varmış. Kimden söz ettiğinizi anlamıyorum efendim. Beni Kramer adında... ...kötü bir adam kaçırdı ve... buraya hapsetti... O gittiğinden beri de burada yalnız başımayım. Olamaz. Bu çocuk ya olur ya da şok geçiriyor. Neyse gel bakalım delikanlı. Seni evine götüreceğiz. Çıldırmak işten değil. Ne o çocuk ne de yakaladığımız fidyeci Kramer... ...bize olayla ilgili bir açıklama yapmıyorlar. Ne biçim iş bu ya? Komserim. Kramer profesyonel bir suçlu. İsim vermemesi son derece doğal. Kaldı ki bu yüzden tıkıldığı cezaevinde şöhrete bile ulaştı. Ona polisin konuşturamadığı adam diyorlarmış. Peki ya Jeff? O çocuk niye konuşmuyor? Durmadan ben Keti diye bir kadını tanımıyorum... Başka bir adamda görmedim. Ben yalnız Krameri biliyorum diyor. Komiserim sanırım Keti denilen o esrarengiz kadınla adını bilmediğimiz diğer hırsız çoktan sınırı geçmişlerdir bile. Geçmişlerdir. Hmm, evet. Jeff'in susmasına gelince sanırım çocuk bu konuda ısrarlı efendim. Nasıl yani? Anladığım kadarıyla Keti denilen o kadında bir şeyler buldu Jeff. Ne bileyim sıcak bir göğüs yumuşak bir kucak. Şefkat dolu bir el. Veya bunun gibi bir şey işte. Jeff onları sevdi. İşte bu yüzden ondan hiçbir şey öğrenemeyiz. Yani Keti denilen o kadınla adını bilmediğimiz öbür kutsuzluğu yok mu sayacağız? Sanırım öyle olacak. Jeff onları himaye ediyorsa demek ki hala içlerinde iyi, güzel, dürüst bir şeyler kalmış demektir. Kim bilir belki de öyledir Mev. Ah komiserim unutmadan... ...Douglas King hisse senetlerini eline geçirmiş ve Granger pabuç fabrikalarının sahibi olmuş. Biliyor musunuz o çok ilginç bir adam. Evet son derece hırslı ve paraya tapan bir adam. Ama korkusuz, cesur ve atak. Sırf karısı ve oğluna nedenli katı ama korkusuz bir adam olduğunu kanıtlamak için... ...elinde silah kendisini tehdit eden Kramer'in üzerine saldırdı. <gülüyor> Görecektiniz. <gülüyor> Karısı evet terk etmişti, dönmüştü. Tabii, tabii. Diyorum ya, King şimdi hem karısının hem de oğlunun gözünde bir kahraman. Neyse, benim merkeze gitmem gerekiyor. Meir, sen ne zaman taburcu oluyorsun? İki güne kadar. İyi. Fidi adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.